Savaş Sanatı sunzu, Seslendiren Seval Delikara Savaş Sanatı ve Taoizm Eski biçin öyküsüne göre, bir zamanlar biçin soylusu, zamanının en ileri bilim adamlarından olarak kabul edilen üç kardeş otacıdan en gencine, aralarından en üstün olanın kim olduğunu sormuş. Otacı cevap vermiş. En büyük ağabeyim, hastalıkların ruhunu görüp, daha ortaya çıkmadan yok ettiği için şöhreti evinin duvarlarından dışarı çıkmaz. Ortanca kardeşim hastalıkları ortaya çıktığı anda yok eder. Bu nedenle onun şöhreti de yaşadığı mahallenin dışına çıkmaz. Bana gelince, ben damarları açar, şuruplar hazırlar, masaj yaparım. Bu nedenle şöhretim her yere yayılır. Şimdi size sorarım hangimiz en üstün? Bu konu üzerine yorum yapan bir mink dönemi bilgesi, işte liderler, komutanlar ve ülkeyi yöneten tüm yöneticiler için bundan daha önemli bir kıstas bilmiyorum, der. Yaşlı otacının sözlerine paralellik gösteren Sunzu'nun felsefesi de aynı şekilde elinden geldiğince çatışmayı gereksiz kılmaya yöneliktir. Büyük ustanın ünlü deyişi, düşman ordularını savaşmadan yenmek en büyük ustalıktır. Bu düşünceyi yansıtan en büyük örnektir. Yine aynı otacının söylediği gibi Sunzu'ya göre de savaşmanın çeşitli seviyeleri vardır. En üstte komutan düşman tuzaklarını boşa çıkartır. Ondan daha az deneyimlisi düşmanın destekçilerini yok eder. Daha sonra geleni düşmanın askeri güçlerine saldırır. En kötü komutansa surlarla çevrili kentleri kuşatmaya kalkar. Öyküdeki en büyük kardeşin hastalıkları önceden tedavisi nedeniyle Kimse tarafından tanınmaması örneğinde olduğu gibi, da eski çağlarda yaşamış en değerli savaşçı ve komutanların savaşları, aslında daha savaş başlamadan önce kazanmış olmaları nedeniyle tarihçiler tarafından yeterince bilinmediklerinin, bu nedenle de tarih tarafından gerektiği kadar değerlerinin anlaşılarak ödüllendirilmediklerinin altını çizer. Eldeki güçlerin minimum kullanımıyla maksimum başarıya ulaşmayı amaçlayan Sun savaşmadan kazanma stratejisi, genel hatlarıyla Çin tarihinin popüler kültürlerini oluşturan tedavi sanatıyla dövüş sanatının ilham kaynağı olan Taoist düşüncenin damgasını taşımaktadır. Taoist düşüncenin savaş sanatı üzerindeki etkisi bilim adamlarınca yüzyıllardır incelenip yazılmakta ve savaş sanatı stratejisinin klasikliği Taoizm felsefesinin gerek felsefi, gerekse siyasi çalışmalarında da kabul edilmektedir. Bundan yaklaşık 2500 yıl önce, Çin'in içinde bulunduğu iç ve dış savaşlar sürecinde yazılmış olan savaş sanatı da yine aynı dönemde doğan Tao klasiği, yol ve güçle birlikte aynı Çin hümanizm akımının sosyal koşullarından esinlenmiştir. Savaş konusuna duygusal olmaktan çok akılcı bir yaklaşım gösteren Sun Zu bizlere savaşmanın nedenlerinin doğru anlaşılmasının savaş sorununu ne şekilde çözüme kavuşturabileceğini, hatta çatışmaların daha ortaya çıkmadan ne şekilde önlenebileceğine kılavuzluk etmektedir. Bilim adamları, Taoist düşüncenin savaş sanatı üzerindeki etkilerini yüzyıllardır yazmakta, buna karşılık Taoist düşüncenin felsefi ve siyasal doktrinleri de savaş sanatı stratejisinin klasikliğini kabul etmektedir savaş sanatının önerdiği bilginin yüceliği, bu bilginin sağlayacağı yenilmezlik yeteneği ve bunun sonucunda gelecek savaştan caydırıcılık da taoist deyişi olan derin bilgi ve güçlü davranışın bir yansıması olarak kabul edilmektedir. Savaş sanatına göre usta savaşçı çatışma psikolojisi ve mekanizmalarını öylesine iyi bilir ki, düşmanın her hareketini derhal algılayıp her olasılığa uygun en doğal manevrayı en az güç kullanımıyla uygular. Eski çağların Taoist çalışmalarından Denge ve Armoni kitabı, Taoist bilginin ve pratiğin savaşçı üzerindeki etkisini aşağıdaki sözlerle tanımlar. Derin bilgi, sıkıntıyı sıkıntının oluşmasından önce, tehlikeyi tehlikenin oluşmasından önce, yok olmayı yok olmadan önce, belayı bela gelmeden önce kestirebilmektir. Güçlü davranış, beden tarafından zorlanmadan önce bedeni eğitmekte, zihin tarafından idare edilmeden önce zihni hazırlamakta, dünya tarafından yönetilmeden dünya üzerinde çalışmakta, görevlerin baskısı altında kalmadan görevleri yerine getirmektir. Derin bilgi prensibiyle sıkıntıyı düzene, tehlikeyi güvene, yok olmayı var olmaya, belayı başarıya döndürebilmek mümkündür. Güçlü davranışla beden uzun yaşama, Zihinle derin düşünce yeteneğine, dünya barışa, görevler başarıya kavuşturulabilir. Bu sözlerin de tanımladığı gibi, Tao ya da Zen düşüncesini benimsemiş Asyalı savaşçılar, ulaştıkları derin soğukkanlılık erdemini sadece ölüm fikrine zihinlerini hazırlamakta değil, ama aynı zamanda karşılarına çıkacak her türden değişik koşullar altında, zaman yitirmeden anında tepki gösterecek hassaslığa ulaşmakta kullanırlar. Yine denge ve armoni kitabı der ki, ''Sessizlik içinde kavramak, çabalamadan başarmak, görmeden bilmek bunların tümü ta onun duygu ve yanıtlarıdır.'' ''Sessizlik içinde kavramakla her şeyi anlamak, çabalamadan başarmakla her şeyi başarabilmek, görmeden bilmekle her şeyi bilebilmek mümkündür.'' ''Hareket oluştuktan sonra hissedip anlamak, anlamak sayılmaz. Büyük çabalardan sonra başarmak, başarı sayılmaz.'' Gördükten sonra bilmek, bilmek sayılmaz. Bu üç durum hissetme ve karşılık vermekten uzaklaşmayı gösterir. Gerçekten de olayları oluşmadan önleyebilmek, hissedebilmek ve görebilmek birbirlerine bağlı olarak gelişen yeteneklerdir. Hiçbir şey anlaşılmadan hissedilemez, karşılıksız hiçbir şey elde edilemez, hiç kimse fayda görmeyeceği bir yere gitmez. Taoiz düşüncenin amaçlarından biri de yaşamdaki çeşitli oluşumlara karşı en uygun hassaslığı ve karşılık verme yeteneğini geliştirmeye yardımcı olmaktır. Aynı akım altındaki savaş sanatı da öğrencilerine sayısız kaynak ve potansiyel sunar. Aynı kavram içinde geliştirildiği düşünülen uzak doğu dövüş sanatı da yine Taoizm etkisi altında M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış olan efsanevi Sarı İmparator zamanına kadar geri gider. Efsaneye göre Sarı İmparator, vahşi kabileleri kendisine Taoist bir bilge tarafından öğretilen sihirli dövüş yöntemleriyle ele geçirir. Bu dövüş metodunun prensipleri de Sun savaş bilimindeki bireysel savaş ve savunma tekniklerinin kaynağını oluşturur. Sarı İmparator'dan bin yıl sonra Çin'in içinde bulunduğu köle toplum modelini sona erdirerek, Çin'e hümanist yönetim kavramını tanıştıran savaşçı komutanlarda Taoist düşüncenin bir diğer önemli klasik eseri olan analitik ve düşünsel öğretilerin verildiği "Ching" adlı eseri yazmışlardır. Ching, özellikle dövüş sanatları ve klasik sanat için yol gösterici olmuştu. Ching'in temel prensipleri Sun Tzu'nun savaş yöntemlerinde öne çıkarak Geleneksel Taoist eğitimin bireysel savunma ve savaş teknikleri temellerini meydana getirmişti. Çing'den sonraki en önemli Taoist belge Tao Te Ching'dir. Aynı savaş sanatı gibi M.Ö. binin ortalarında Çin'i mahveden iç savaşlar sırasında kaleme alınan Tao Te Ching de savaş kavramı konusunda savaş sanatına oldukça paralel bir yaklaşım gösterir. Savaşın kazananlar için bile yıkıcı olduğunu, çoğu zaman üretimi engellediğini, zorunlu kalınmadıkça savaştan kaçınılması gerektiğini vurgular. Tao öğretilerine inanan bir lider, dünyayı silahla zorlamaya kalkmaz. Çünkü bu tür zorlama aslına geri döner. Ordunun bulunduğu yerde sadece çalılar biter. Büyük savaşları bereketsiz yıllar takip eder. Silahlar uğursuz aletlerdir. Silahtan başka çözüm kalmadığında bile soğukkanlı olmak, açgözlülükten kaçınmak, zaferi kutlamamak yapılacak en iyi şeydir. Zaferi kutlayanların gözünü kan bürümüştür ve bu tür insanların dünyaya yararı olmaz. Benzer yaklaşım içindeki savaş sanatı da öfke ve açgözlülüğü yenilginin temel nedenleri olarak tanımlar. Sunzu'ya göre savaşı kazanan savaşçı duygusallıktan uzak, soğukkanlı Kararlı savaşçıdır. Öfkeli, kızgın, öç alma peşinde olan savaşçı kaybetmeye mahkumdur. Tao Te Ching der ki, Askerlikte başarılı olanlar askercilik yapmazlar. Savaşta iyi olanlar kızmazlar. Düşmanlarına karşı galip gelenler, düşmanlarına karşı herhangi bir duygu beslemezler. Sun Zhu der ki, Savunmada başarılı olanlar toprağın tüm derinliklerine saklanabilir. Saldırıda başarılı olanlarsa göklerin en yüksek katmanlarında manevra yaparlar. Bu şekilde kendilerini koruyarak kesin zafere ulaşırlar. Benzer yansımayı ticaret deyimlerinde de görebiliriz. İyi tüccar hazinelerini saklayarak hiçbir şeyi yokmuş gibi gösterir. Ya da iyi usta iz bırakmaz. Bu deyimler, Tao kulesinin ve geleneksel uzak doğu dövüş sanatının ilk öğrencileri olan Zen Budistlerince kendi sanatlarını ifade etmek amacıyla benimsenmiştir. Tao yasalarında siyasi örgütlenmenin gerek sivil gerekse askeri yönleriyle ilgili yazılar bulunmaktadır. Savaşan eyaletlerin dramatik sonunu takiben iktidara gelen Han hanedanının başlarında yazıldığı bilinen ve Tao klasikleri arasında önemli bir yere sahip olan Huan Efendileri adlı kitapta bir tam bölüm savaş sanatının temel öğelerini oluşturan Taoist savaş bilimine ayrılmıştır. Savaş sanatında stratejinin anlaşılmazlığı en önemli unsurdur. Duruş belirsiz, hamleler öngörülemez olunca hamleye hazırlık yapmak imkansızdır. Bir komutanı savaşta yenilgiden uzak tutup zafer kazandıran şey Öngörülemeyen akılcılığıyla izi algılanamayan hareket tarzıdır. Yalnızca durumu bilinmeyene etki edilemez. Bilgeler öngörülmezlik pelerinine saklanır. Böylece duyguları algılanamaz. Belirsizlik içinde hareket ederler. O zaman yolları kesilemez. Savaş sanatında sunzu, olabildiğince gizlen, öyle ki görünmez ol. Olabildiğince gizemli ol, öyle ki sesin bile işitilmesin. O zaman düşmanının kaderi senin elindedir. Der. Gerek Sunzu, gerekse Huan efendileri bir araya gelerek çatışmanın ortaya çıkamayacağı, zaferin ise normal insanların gözüyle görülemeyeceği düşüncesindeki bir felsefi bakış üzerinde birleşirler. Sunzu'nun savaş sanatı gibi Huan efendilerinin stratejileri de çatışmayı en son çare olarak ama yine de en katı kurallar altında doğru bir liderlikle yapılması gereken bir operasyon olarak algılarlar. Bir komutan kendi başına görmeli bilmelidir. Bunun anlamı, komutanın başkalarının göremediğini görmesi, başkalarının bilemediğini bilmesidir. Başkalarının göremediğini görmek par parlak zeka, başkalarının bilemediğini bilmek üstün zekadır. İlk kazanan parlak, üstün zekalılardır. Çünkü sadece onlar saldırılması olanaksız yerlerde savunma yapabilir, direnilmesi imkansız yerlere saldırabilirler. Taoizm'in çok sıkı askeri kuralları ruhsal pratikle paralellik gösterir. Taoist öğreti ve eğitimde barış ve savaş kavramları geniş bir çerçeve içinde kullanılır. Ching adlı eserde de belirtildiği üzere Taoist uygulamanın ana prensiplerinden birisi, hem fiziksel hem de psikolojik anlamlar içeren boşluk ve doluluk yönetimidir. Savaş sanatında tam bir bölümün ayrıldığı boşluk ve doluluk yönetimi, Taoist dövüş sanatının fiziksel uygulamalarının kaynakçalarından olduğu gibi askeri olsun sivil olsun hükümetlerin örgütsel ve sosyopolitik temellerini de oluşturur. Boşluk ve doluluk anlayışını kesin başarının yolu olarak açıklayan Hoan efendileri düşüncelerini şu şekilde yansıtırlar. Bu bir boşluk ve doluluk meselesidir. Astlarla üstler arasında ayrılık varsa, komutanlar ve subayları birbirlerine etki edemiyorsa Birliklerde tatminsizlik oluşmuşsa buna boşluk denir. Sivil yönetim akıllı, askeri yönetim iyi, aslarla üstler tek bir düşüncede istek ve enerjilerini birleştirmişlerse buna doluluk denir. Becerikli lider halkını enerjiyle besleyerek başkalarının boşluklarını da doldurabilirken, beceriksiz lider başkalarının doluluğu önünde kendi halkının enerjisini boşaltır. Adalet ve refah tüm halka ulaştığında, devlet çalışmaları ulusal krizlere çözüm olabildiğinde, göreve opozisyona ait olanlar atandığında, planlama zayıf ve güçlü noktaları görebildiğinde başarı kesindir. Askeri güçlerin siyasal temelleri ya da her örgütle ilgili sosyal temellerde Çiğga adlı öğretileri arasında yer alır. Savaş sanatında bu konuya özel önem verilmiş, Kitabın ilk bölümü stratejik olarak rakiplere, etik değerlere, sosyal düzene, yönetimin popülaritesine ya da genel ahlaka ayrılmıştır. Sun göre uygun koşullar altında küçük bir grup, büyük bir gruba karşı galip gelebilir ve bu koşulları da adalet, düzen, dayanışmayla ahlak oluşturur. Bu hususta yine Hoan Efendileri tarafından askeri strateji için vurgulanan önemli, öncü Çin düşünüşlerindendir. Güç yalnızca geniş bir araziyle büyük nüfus topluluğu değildir. Zafer sadece güçlü silahlarda değildir. Güvenlik sadece yüksek duvarlar ya da derin çukurlar meselesi değildir. Otorite sadece kesin emirlerle katı cezalar değildir. Yaşayabilen bir örgüt kurabilenler sayıları az da olsa yaşayabilirler. Oysa can çekişen toplumlar büyük olsalar bile yok olurlar. Bu konu M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış, Sun Tzu'nun öğretilerini takip ederek büyük bir şöhrete ulaşan Eski Çin'in en ünlü askeri strateji uzmanlarından Zugi Li Yeng tarafından da vurgulanmıştı. Askeri operasyonların taosu savaşçıların uyumunda yatar. Asker arasında uyum olması halinde asker üzerinde baskı olmasa da doğal olarak tüm gücüyle mücadele eder. Ama Askerle subaylar arasında itimat yoksa, savaşçılar kendilerini savaştan uzakta tutar. Güven duyacakları emirleri duymayan asker, gizli gizli konuşmaya ve eleştirmeye başlar. Orduda iki yüzlülük çıktığında, komutan eski bilge kralların tüm aklına bile sahip olsa, basit bir köylü sürüsünü bile yenebilmek olanaksız olur. Bu konuda eski bir atasözünü akıldan çıkarmamak gerekir. Askeri operasyon ateşe benzer, Kontrolden çıkarsa kendini yakar, bitirir. Zuge'nin dehası öylesine büyüktür ki, bütün yazıları, çizimleri ve kendisi hakkında yazılan her şey, taucu yasalarda yer alır. Eski çağlarda iyi yöneticiler silahlanmadılar. İyi silahlananlar savaş atları kurmadılar. İyi savaş atları kuranlar savaşmadılar. İyi savaşanlar kaybetmediler. İyi kaybedenler ölmediler. Bu sözler savaşın en son çare olduğu düşüncesini Tao Te Ching'in bir devamı olan savaş sanatının ana fikri olan savaşmadan kazanmak doktrinini vurgulamaktadır. Zhu Gi ayrıca Tao'nun klasik öğüdüne de büyük önem verir. Silahlar kötü kehanetin araçlarıdır. Bu nedenle kullanılması kaçınılmaz olmadıkça kullanılmamalıdır. Ancak Liyang de Tao'nun tarihi tezi olan orijinal insanlık devrinin artık sona ermiş olduğu düşüncesine katılmaktadır. Lieng, Sunzu gibi iç savaş sorununa eğilmiş ve bu nedenle çalışmaları daha çok ülkenin gerek siyasal, gerekse askeri emniyetine yönelik pratik öğretilerle akılcı yaklaşımlar üzerine odaklanmıştır. Askeri meselelerin yönetimi sınırlardaki ya da sınır bölgelerindeki sorunların yönetimindedir. Bu yönetim tarzı, otorite ve askeri Cesaretle direnenlerin ve asilerin yok edilerek vatanın korunması ve ülke barışının sağlanmasıdır. Medeniyetin askeri hazırlığa ihtiyacının en büyük nedeni budur. Hayvanların pençeleri ve dişlerinin amacı da budur. Eğlenirken birbirleriyle oynayıp kızdıklarında da birbirlerine saldırırlar. İnsanların pençeleri ya da dişleri yoktur. İnsan bu amaçla zırh ve silah kullanarak kendini savunur. Ülkelerde yine bu amaçla ordular bezler. Hükümdarlar aynı amaçla bakanlar kullanır. Yardımcılar güçlüyse ülke güvendedir. Yardımcılar zayıfsa ülke tehlikededir. Burada Zugi, Sun Tzu'nun liderlik düşüncelerini takip etmektedir. Sun Tzu'ya göre hem sivil hem de askeri liderlik en fazla önem verilmesi gereken unsurlardandır. Zugi de Sun Tzu ve Huan efendilerinin liderlik gücünün kişisel niteliklere ve popüler bilinceye bağlı olduğu düşüncesine katılmaktadır. Taoist düşünceye göre liderlik maddesel olduğu kadar ahlaki bir kavramdır. Ahlaki gücün kendisini hem insanın öz kontrolü hem de başkaları üzerindeki etkisi şeklinde gösterdiğine inanılır. Ulusal savunmanın gücü hakkında Zuhi şunları yazar. Sonunda her şey komutanların askeri liderliğine olan güvene kalır. Popüler olmayan bir komutandan, ne ülkesine fayda gelir, ne de ordusuna. Bir karakter tahlili yöntemine göre, popüler olmayan komutan halkını inkar eden komutandır. Sun Tzu, gönül birliğini güçlü olmanın ana kaynağı olarak vurgular. Sun Tzu'nun minimalist savaş felsefesi, toplumun ortak ilgi alanı fikrinden beslenir. Tzu Gili yine yine Taote Çin'ten alıntı yaparak, akıllı savaşçının toplumun tümüyle ilgilendiğini belirtir. Silahlar kötü kehanetin araçlarıdır. Bu nedenle kullanılması kaçınılmaz olmadıkça kullanılmamalıdır. Zugi, stratejisi olmayan, savaştan ve gerekçesi olmayan çatışmadan kaçınma düşüncesiyle savaş sanatının yakın bir inanırı olduğunu gösterir. Silah kullanmanın tek yolu, stratejisi önceden belirlenmiş operasyonlardır. Bulunduğun arazi ve iklim koşullarını dikkatle incele. Halkının kalbine bak. Askerine teçhizatın kullanımı hakkında eğitim ver. Ödül ve ceza yöntemlerinin açık olmasına özen göster. Düşmanın stratejisini incele. Yolunun üzerindeki tehlikeli geçitlere dikkat et. Güvenli ve tehlikeli bölgeleri ayırt et. İki tarafında koşullarını araştır. Ne zaman ilerlemek ya da geri çekilmek gerektiğini iyi gör. Koşulların zamanlamasına adapte ol. Saldırı gücünü artırırken savunmanı kuvvetlendir. Askerlerini yeteneklerine göre ödüllendir, zafer planları hazırla, ölüm ve yaşam meselesini göz önüne al. Ordunu ancak tüm bunları yerine getirdikten sonra ve yalnızca tam güvene sahip komutanların komutası altında düşman üstüne gönderebilirsin. Sunsu'nun savaş zanatına göre savaşta başarının anahtarı olan sürat ve koordinasyon sadece stratejik hazırlığa değil, Liderliğin en büyük dayanağı olan psikolojik dayanışmaya da bağlıdır. Zogi şöyle yazar. Komutan ülkesi için yararlı bir araçtır. Önce stratejiyi belirleyip sonra da uygulamayı yöneten komutanın komutası akıntı içinde yüzmeyi başaran bir dal gibidir. Düşmanı ele geçirişi bir şahinin avına saldırışıdır. Sakinken gerili bir yay, harekete geçtiğinde çalışmaya başlayan bir makine gibi durdurulmaya çalışıldığı yere girer. En güçlü düşman bile kendisine direnemez. Şayet komutanın görüşü yetersiz, askerleri hızlı değilse, üzerinde fikir birliği olmayan bir strateji, elinizde bir milyon kişilik bir ordu bile olsa düşmana gerekli korkuyu veremez. Sunzu'nun klasik eserinden, başarılı stratejinin en büyük el kitabı olarak bahseden Zugi, askeri örgütlenmeyle ilgili kendi düşüncelerini, savaş sanatının ana temalarını toparlayarak özetler. Görüşleri genellikle taoist gelenekten kaynaklanan savaşçı eğitimi ve ruhu üzerinde odaklanır. Size düşmanlık göstermeyenleri kötü düşünceler beslemeyin. Size karşı çıkmayana saldırmayın. Bir mühendisin verimliliği yalnızca bir uzmanın gözleriyle ölçülebilir. Savaş planları yalnızca Sun Tzu'nun stratejisiyle hazırlanabilir. Sun Tzu'yu takip eden Tzu'ki, Beklenmedik baskınların ve süratin, düşmanın oyununu bozmaktaki avantajlarını vurgular. Planlama gizli, saldırı çabuk olmalıdır. Ne zaman bir ordu aynı avını kapmak üzere dalmakta olan bir şahin gibi düşmanını ele geçirir, bendini kıran bir nehir gibi savaşırsa, düşmanları onun önünde dağılıp gider. Buna ordu momentinin kullanımı denilir. Daha önce de belirtildiği üzere, Sunzu'nun savaş tanıtının ana temalarından biri de objektif olmaktır. Eserinde karşılaşılacak durumlarla ilgili nasıl tutkusuz kalınması gerektiğini öğretir. Zugi bu konuda da ile aynı fikirdedir. Dikkatle hesaplanmış saldırının avantajlarını belirtir. Savaşta usta asker sinirlenmeyen askerdir. Zaferde usta asker korkusuz askerdir. Bu nedenle akıllı olan savaşı önceden kazanır. Oysa cahil asker kazanmak için savaşmak zorundadır. Burada Zugi... Sunzu'nun, yetersiz planlamanın güç ve adam kaybıyla sonuçlanan harekatların sonuçları hakkındaki uyarılarını aynen yazar. Bir ülkeye gerekli malzemeyi yüksek fiyatla almak zorunda kaldığında tükenmiş, malzemelerini uzun mesafelere taşımak zorunda kaldığında fakirleşmiştir. Saldırılar tekrarlanmamalı, savaşlar çoğaltılmamalıdır. Güç, kapasiteyle orantılı bir şekilde kullanılmalı, aşırı kullanmanın gücü tükettiği unutulmamalıdır. Gereksizden kurtul. Ülken bu şekilde barışta olacaktır. Rekabet edemeyenden kurtul. Ülken bu şekilde kazançlı çıkacaktır. Zogi son olarak Tao Te Ching'in, Sun Tzu'nun savaş sanatının ve Huan efendilerinin geleneğine uyarak zaferin anlaşılmaz olanın hakkı olduğunu yazar. Başarılı saldırı, düşmanın kendisini nasıl savunacağını bilemediği saldırıdır. Başarılı savunma, Düşmanın nasıl saldıracağını bilemediği savunmadır. Bu nedenle savunmada başarı yüksek duvarlara bağlanamaz. Bu nedenle yüksek duvarlar, derin su çukurları, güvenliği garanti edemez. Sağlam zırhlar ve etkili silahlarda aynı şekilde güçlü olmayı garantileyemez. Düşman bir arada kalmayı tercih etmişse hazır olmadığı yerden saldır. Düşman saldırı hattı kuruyorsa seni hiç beklemediği yerde karşısına açık. Bilinmez olurken bilmek fikri pek çok kere zaferin anahtarı olarak yinelenmektedir. Bu strateji Tao'cu düşünüşle savaş sanatı arasındaki en güçlü bağlardan birini oluşturmaktadır. Taoist felsefenin öğretilerinin getirdiği pratik yönleri anlamak bize çelişkili gelebilecek bir ikilemi anlama olanağı sağlar. Sunzo'nun bir yandan savaşı lanetleyip bir yandan da savaş stratejileri öğretmesi bir çelişki olarak algılanabilirse de bu konuya bir de Tao felsefesinin insan zekasına bakışıyla bakmak gereklidir. Bir bakışın aynı anda birbirinden farklı açılardan değerlendirilmesi ünlü bir Taoist tekniktir. Çelişki ve ikilemler bu yöntemle çözüm bulur. Savaş sanatının ikilemine bir diğer örnek Tao Te Ching'de yazılı acımasızlıkla iyiliğin, aklın yolu olduğu temasında ortaya çıkar. Cennet ve cehennem insancıl değildir. Orada pek çok şey samandan kukla köpekler gibi kabul edilir. Bilgeler de insancıl değildir. Onlar da halkı saman köpek gibi kabul ederler, diye yazmıştır. Tao Te Ching'in ünlü filozofu, batılı bir araştırman 1950'lerdeki Kore Barış Anlaşması'nın hemen ardındaki günlerde bu yazıdan canavarın geminden kurtulması olarak bahsetmişse de Taoistler açısından bu hiç de insanlık dışı olarak algılanmamış, tam tersine Budist öğretide olduğu gibi bir objektiflik çalışması olduğu belirtilmiştir. Modern akıma göre de bu tür bir düşünce, bir psikolog ya da sosyologun, ülkelerin davranışları, düşünceleri ve beklentilerinin bağımsız akılcı kararların bir araya gelmesinden çok, çevresel faktörlerin etkisi altında gerek bireysel, gerekse toplumsal kontrolün ötesindeki değerlerden kaynaklandığı tezine benzer bir düşünceden öteye gidemez. Sunzun'un klasik eserinde de belirtildiği üzere, savaş sanatında belirtilen olgu, kan dökücülükten çok toplum psikolojisinin gücünü anlamaya yöneliktir. İnsanların hangi türden duygularla yönlendirilebileceğini anlamak bu gücü kullanmayı arzulayanlar kadar bu güçten kaçınmak isteyenlere de büyük yarar sağlar. Bu ışık altında bakıldığında savaş sanatının silahlanmaya davetten çok koşullama üzerine bir çalışma olduğu görülür. Çatışmaların siyasal, psikolojik ve maddi faktörlerini bu şekilde tüm derinliğiyle analiz etmekteki Sunzu'nun mesleki amacı, savaşı teşvik etmekten çok savaşın minimize edilerek kısa kesilmesini sağlamaktır. Taote, Çink bu konuda da savaş sanatıyla paralellik gösterir. Elimde tuttuğum ve ödüllendirdiğim üç hazinem var. Birisi şefkat, ikincisi tutumluluk, üçüncüsü ise başkaları üzerinde öncelik iddia etmemek. Şefkatten cesaret doğar, tutumluluk bize görüş sahası sağlar. Başkaları üzerinde öncelik iddiasından kaçınma da yaşam güvenliği getirir. Şefkati cesareti ve tutumluluğu bırakan, alçak gönüllülüğü terk ederek saldırganlığı tercih eden kısa zamanda yok olur. Savaşta şefkat zafere ulaştırır, savunmada şefkat ise güvenliği sağlar. Klasik eserinde Sunzu Askeri saldırıyı durdurulmadıkça kendini yakacak bir ateşe benzetir ve kendisine ait çatışmasız başarı stratejisinin her zaman elde edilmesinin her ne kadar kolay değilse de üstün etkililik stratejisinin genellikle anlamsız vahşet ve yok olmayı minimize edebileceğini bizlere öğretir. Taoist düşünceye göre başarı çoğunlukla hiçbir şey yapmadan kazanılır. Savaş sanatı stratejisi de neyin ne zaman yapılmaması gerektiğini bilmenin, neyi ne zaman yapmayı bilmek kadar önemli olduğunun altını çizer. Egzotik uzak doğu savaş sanatının dikkat çekmeme, bilinmez ve tutulmaz olma gibi niteliklerini içeren hareketsizlik sanatı taoizmin varlık biliminden kaynaklanır. Yine uzak doğu dövüş ve kültür tekniklerini içeren hareket sanatı da taoizmin yaşam biliminden kaynaklanır. Varlık bilimi genelde zihinle ilgilenirken, yaşam bilimi enerji kullanımını içermektedir. Savaş sanatının tam anlamı bu iki kavramın dengesindedir. Daha ileri çağlarda bu konu hakkındaki belirleyici Taoist görüş, Ming Hanedanı'nın Dört Olağanüstü kitabından biri olan Batı yolculuğuyla ölümsüzlüğe kavuşmuştur. Batı yolculuğu, Moğol saldırıları altındaki eski Çin'de Tao düşüncesinin önemli doktrinlerini hiçe sayarak, yaşam bilimini incelerken varlık bilimini ihmal etmenin, maddesel gelişmenin üzerinde dururken psikolojik gelişmenin ihmal edilmesinin ya da Sunzu'nun öğretilerine göre zekasız güç sahibi olmanın ne gibi sonuçlar ürettiğine en güzel örneklerden biridir. Bu kitaptaki baş kahraman, karşılaştığı bir maymun medeniyetinin başına geçen sihirli bir maymun kraldır. Sonuçta maymun kral, Dünyayı karıştıran bir şeytanı yenerek şeytanın kılıcını çalar. Şeytanın kılıcıyla ülkesine geri döndüğünde, kılıç kullanmada usta, ustalaşarak silahşör olur. Hatta ülkesindeki diğer maymunlara da oyuncak kılıçlar yaptırarak savaş oyunları oynatır. Ancak ülkesinin komutanı olan bu savaşçı maymun maalesef kendisini kontrol etmekte başarısız olur. Kafasında uyanan bir düşünceye kapılarak, kendilerinin oyuncak silahlarla savaş oyunu oynamalarının komşu ülkelerce gerçek savaş çalışması olarak algılandığı düşüncesine kapılır ve bu sefer kendisi de gerçek bir silahlanma yarışına girişir. Bu 13. yüzyıl eseri ne kadar da günümüzü yansıtıyor değil mi? Öyküdeki maymun kral elindeki gücü akılsızca kullanmayı, doğal düzeni bozarak ortalığı birbirine kattıktan sonra kendini yok edecek tuzağa kendi kendine düşmesini anlatır. Tuzağa düştüğünde ise içinde kaynaklanan dayanılmaz arzuyu yitirerek varlık bilimini araştırmaya yönelir. Dikkatini akılcılık ve birleşmeye toplar. Maymunun düşüşü Budayla ile karşılaştığında başlar. Tao'cu din adamları kendisine içindeki yaratıkla savaşması gerektiğini söylerler ve Taoist eser Çin'te belirtilen ruh simya kazanında pişmesini öğütlerler. Ancak maymun kral bu gelişmeden kaçar. Buda, Maymunun gururunu kainatın karşı konulmaz görecelilik kanununu kendisine açıklayarak ele geçirir ve maymunu beş element dağına hapsederek kibrinin sonuçlarından acı çekmeye mahkum eder. 500 yıl sonra Budist tarihçi Kuan Yin yaptıklarından pişman olmuş maymunun yattığı hapishaneye giderek şunları yazar. Ne kadar kötü ki sihirli maymun halkına hiç hizmet etmedi. Akılsız bir kahramanlık gösterişine kapıldı. Çılgın bir yürekle çevresini yakıp yıkarak ölümsüzlerin toplantısında büyüklük tutkusunun kasırgasıyla egosunun peşine kapılıp mutluluk cennetine koştu. Yüzbinlerce askerin arasında kendisine direnecek yoktu. Gökyüzündeki en yüksek cennet katında ürkütücü bir varlıktı o. Ancak ne zamanki şaşırtıcı budayla karşılaştı merak ediyoruz. Artık kim bilir ne zaman yeniden ortaya çıkarak. Aynı şeyleri yapmaya kalkabilecek. Şimdi maymun artık serbest bırakılması için azizlere yalvarmaktadır. Azizler kendisini bir şartla serbest bırakacaklarını söylerler. Artık tüm gücünü yalnızca aydınlanma peşine düşmekte kullanacaktır. Ancak bu aydınlanma sadece kendisi için değil tüm toplum için olacaktır. Son olarak aziz maymunu uzun yoluna çıkmak üzere serbest bırakmadan önce bir tedbir alarak maymunun başına bir halka geçirir. Bu halka maymun tutkuya kapılarak yanlış bir davranışa kalkıştığında başını sıkarak dayanılmaz bir acı verecektir. Savaş sanatı yüzlerce yıldır stratejinin en önemli klasik eserlerinden biri olarak bilinmektedir. Ancak bizce bu eserin en önemli bilgeliği Sun kendi eserini okuyan her savaşçının başına geçirdiği halkadadır. Tarih bu halkayı unutan savaşçıların başının nasıl bir sihirli güç tarafından sıkıldığını gösteren örneklerle doludur. Savaş sanatının yapısı ve içeriği Tao öğretilerinin felsefi ve siyasal etkisi altındaki Sun savaş sanatı, Tao Kulesi'yi Tao Te Ching adındaki eserle bir başka açıdan da paralellik gösterir. Her iki eserde de önerilen değişler, destan kahramanlarını andıran bir bilgenin ağzından söylenmektedir. Kitaplarda bir bilge, bizlere seslenerek kendi öğretilerinin yerine getirilmesi halinde başarının, aksi takdirde ise başarısızlığın mutlak olduğunu söylemekte ve önerilerini tartışma kabul etmez bir üslupla iletmektedir. Tao'cuların bir kısmı Tao Te Ching'in yazarı tarafından yaratılmayıp, daha çok eski değişlerin derlenmesi ve bir araya getirilmesi şeklinde hazırlandığını ileri sürmüştür. Aynı düşünce savaş sanatı içinde öne sürülebilir. Sonuç olarak her iki eserin de benzer kaynaklardan esinlendiği fikri bugün bilim adamlarınca yaygın olarak kabul edilmektedir. Savaş sanatının birinci bölümü planlamanın önemini vurgulamaya ayrılmıştır. Xing'de de belirtildiği üzere liderler herhangi bir şeyi yapmadan önce mutlaka planını hazırlar ve liderler sorunları inceleyerek önlemini alırlar. Savaş manevraları konusunda savaş sanatı her harekattan önce mutlaka göz önüne alınılması gereken 5 faktörden önemli bahseder. Uyum, Hava, Arazi, Askeri Liderlik ve Disiplin Faktörleri Bu bağlamda uyum faktörü, sivil liderlikle daha doğrusu siyasal liderle halk arasındaki işbirliği konusuna eğilir. Gerek Tao, gerekse Konfüçyüs'e göre dürüst bir hükümet Tao'nun uyum yoluna bağlı olmalıdır. Bu konuda savaşçı sunusu, uyumdan halkın liderle aynı hedefe yöneltilmesi düşüncesi olarak söz etmektedir. Hava faktörü, yani savaş için uygun mevsimin seçimi, hem orduyu oluşturan askerler hem de askeri destekleyen halkla ilgilenir. Buradaki ana konu, halkın üretim gücünün doğru kullanımının sağlanmasıdır. Bu da savaş için doğru mevsimin seçilerek, hem üretimin hem de savaş alanında ilerleyen ordunun mevsim faktörlerinden, en az zararla çıkmasını sağlamaya verilen önemi gösterir. Arazi faktörüne gelince, savaş esnasında seçilmesi, geçilmesi gereken arazinin uzunluğu, arazideki engeller, boyutlar ve güvenlik gibi faktörler mutlaka önceden öngörülerek planlanmalıdır. Burada yüreği iyi tanıyan kılavuz, kılavuzların kullanımı en önemli unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Şik'te de avın kılavuzsuz takibi çalılıklarda biter denilerek bu husus bir kere daha vurgulanmıştır. Askeri liderlik hakkındaki savaş sanatı kriterleri yine hem geleneksel Taoizm hem de konfüçyenizmce de kabul gören ana değerlerdendir. Bu kriterler zeka, güvenilir olma, insana önem verme, cesaret ve kararlılıktır. Budist bilgelere göre zekasız insancılık sahip olunan tarlanın sürülmemesine benzer. Cesaretsiz zeka... Filizlerin etkili olduğu arazideki yabani otların temizlenmemesidir. İnsanı ihmal eden cesaretse, olgunlaşmış ürünü biçmesini bilmemektir. Diğer iki değer olan güvenilir olmak ve kararlılık bir lidere emrindekilerin sadakatini ve itaatini kazandıran olgulardır. Söz konusu kriterlerden beşincisi olan disiplin, örgütsel dayanışmayla verimlilik konularıyla ilgilenir. Disiplin faktörü. Kullandığı ana mekanizma olan ceza ve ödül sistemiyle, askeri liderlerde mutlaka aranılan temel niteliklerden güvenilirlik ve kararlılık ilkeleriyle doğrudan bağlantılıdır. Savaşçılar tarafından adil ve dengeli olarak kabul edilerek benimsenecek bir ödül ve ceza sisteminin kurulmasına büyük önem verilir. Yine Eyaletler Savaşı sırasında bitmek bilmeyen savaşlara çözüm arayan düşünürlerin oluşturduğu yasallık okulu da, Kişisel feodal yönetim sisteminin yerine akılcı örgütlenmeyle hukukun önemini vurgulamıştır. Bu bölümün ardından savaş sanatı aldatmacanın önemini ortaya koyar. Askeri harekat aldatmacayı içerir. Gücünüz varken kendinizi güçsüz gösterin. Etkiliyken etkisiz durun. Ta o de yazıldığı gibi en büyük ustalık zayıf ve beceriksiz gözükmektedir. Savaşta maksimum verimliliğin ve zaferin yegane ilacı olan sürpriz faktörü karşı taraf hakkında tam bilgi sahip olurken bilinmez olmaya bağlıdır. Bu nedenle sır tutma ve düşmanı yanlış yönlendirme becerileri ana sanatlardandır. Genel olarak dişe diş savaş akıllı savaşçı için ancak son çaredir. Tzu'ya göre akıllı savaşçı her durum için hazırlıklı olmalı ancak gerçekten zorunlu olmadıkça güçlü ve zorlu bir düşmanla karşı karşıya gelmekten kaçınmalıdır. Suncu, düşmana doğrudan saldırarak üstün gelmeye çalışmaktan çok, geri çekilme yöntemleriyle düşmanın kanatları arasındaki dengeyi bozmaya, düşmanın maneviyatıyla oynayarak düşmanın öfkesini, kızgınlığını kendisine karşı kullanmaya önem verir. Burada özet olarak, Büyük Usta, savaş sanatının üç büyük kriterini gözlerimizin önüne serer. Sosyal, psikolojik ve fiziksel faktörler. Savaş sanatının ikinci bölümü genel olarak savaşın ülke ve halk üzerindeki etkilerine ayrılmıştır. Bu bölümdeki ana tema, savaş esnasında süratin ve etkinliğin en önemli silah olduğu prensibidir. Özellikle uzak ülkelerdeki savaşların uzun sürmesinin, ülke kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi vurgulanarak bu tür uzun savaşlardan kaçınılması dersi öğretilir. Kaynakların, enerjinin tutumlu kullanılmasına büyük önem verilmiştir. Savaşın ülke ve halkın üzerindeki maliyetini azaltmak amacıyla sunzuğu öz kaynak kullanımı yerine daha çok akın edilen ülke kaynaklarının kullanılmasını, ele geçirilecek düşman esirlerden maksimum oranda yararlanılmasını salık verir. Üçüncü bölümde konu savaşta stratejidir. Burada da en büyük önem yine tasarrufa verilmiştir. Ana amaç düşmana doğrudan doğruya saldırarak düşmanı yok etmeye çalışmak yerine Düşmanı ve düşman kaynaklarını savaş aldatmacaları kullanarak olabildiğince az daha yatla ele geçirerek düşman kaynaklarından maksimum yararın sağlanmasıdır. Burada hedef öz kaynakların tasarrufunda olduğu gibi düşman kaynaklarının da olabildiğince zarar görmeden ele geçirilmesi prensibidir. Bu konuda Sunzu Usta bizlere ünlü doktrini en iyi zafer savaşmadan kazanılan zaferdir deyişini öğretir. Sunzu bu bölümde bizlere taktikler de gösterir. İlk olarak ana amaç savaşmadan kazanmak olduğu için Sunzu en iyi yöntemin düşmanın planlarını baştan bozmak olduğunu, bu yapılamazsa düşmanı izole ederek zorda bırakmak gerektiğini öğretir. Usta bu konuda da zaman faktörünün önemine dikkat çeker. Ancak sürat mutlaka acelecilikten ayrılması gerektiğinin ve hazırlıkların hakkı verilerek yapılması gerektiğinin de altını çizer. Kazanılacak zaferin kesin zafer olması gerektiğini vurgulayarak, ancak bu durumda işgal kuvveti kullanma gibi bir masraf kapısından uzakta kalınabileceğini söyler. Bölüm düşmanının gücüyle orantılı harekat stratejileriyle devam eder. Temel prensip yine aynıdır. Güçlü düşmanla doğrudan savaştan olabildiğince uzaktur. Bu konuda Çin'te de benzer şekilde, üstesinden gelinemeyecek koşullara direnmek kötü kader getirir denilmiştir. Aynı meyanda strateji her ne kadar büyük oranda haber almaya bağlıysa da savaş alanında karşılaşılabilecek değişik konumlara karşı uyum göstermek gerekir. Yine Çing'de bu hususun önemi geçilmezle karşılaştığında değiş, sen değiştiğinde geçilmez geçilir olur değişiyle belirtilmiştir. Sunzu Usta, usta savaşçının ancak zaferi kesin olarak kazanacağını gördüğünde savaşacağı, düşüncesinden sonra bize zaferi garanti edecek beş yöntemden söz eder. Sunzu'ya göre zaferi kazanacak savaşçı ne zaman savaşacağını, ne zaman savaştan kaçınacağını bilen savaşçıdır. Usta komutan ne zaman az, ne zaman büyük kuvvetle saldıracağını bilir. Emrindeki asker ve subaylar fikir birliğine sahiptir. Beklenmedik koşullara hazırdır. Komutanları siyasal otoritenin güdümünde değildir. Bu son husus oldukça hassastır. Askeri liderliğe çok büyük ahlaki ve entelektüel sorumluluk yükler. Savaşlar hemen hemen hiçbir zaman askerler tarafından başlatılmaz. Savaşı başlatan genellikle sivil hükümetlerdir. Sunzu işte böyle bir durumda elindeki askeri güçleri tanımayan, değerlendiremeyen bir siyasal yönetimin askeri yönetime müdahale etmesinin askeri dengeleri bozarak zafere engel olduğu gerçeğini anlatır. Bu konuda da ana mesele bilgidedir. Sivil yönetimin savaş alanındaki orduya müdahale etmemesi gerektiği düşüncesi, zafere giden yoldaki en önemli silah olarak kabul edilen, elde edilecek bilginin en kısa zaman biriminde değerlendirilmesi gerekliliğinden kaynaklanır. Hangi tarafın kazanacağını belirleyen bu beş yöntemi değerlendiren Sunzu, bizlere, Kendinizi ve karşınızdakini iyi tanıyorsanız sizin için tehlike yoktur. Kendinizi iyi bilmenize rağmen karşınızdakini yeterince tanımıyorsanız yine de kazanma şansınız vardır. Ancak ne kendinizi ne de karşınızdakini bilmiyorsanız o zaman her savaşta tehlikeyle karşı karşıyasınız demektir der. Savaş sanatının dördüncü bölümü savaş stratejisinin en önemli unsurlarından biri olan taktik konusuna ayrılmıştır. Yine Taoist bir yaklaşımla Sunzu burada, zaferin anahtarlarının değişik koşullara uyumda ve anlaşılmaz olmakta olduğunu öğretir. Sunzu yorumcularından Du Mu, bu hususu, şekilsiz bir varlık anlaşılamaz. Oysa belirli bir konumda olanı anlamak kolaydır. Anlaşılamayan kazanırken anlaşılır olan kaybedecektir, sözleriyle belirtir. Anlaşılmaz olmayı pasif kalmaktan ayırmak gerekir. Anlaşılmazlık geri çekilmek ya da saklanmak değildir. Burada önemli olan başkalarının göremediklerini görmek, düşmana kendini göstermemeyi becermektir. Burada yöntem yine aldatmacalardadır. Fırsatları düşmandan önce görerek hızlı hareket etmek, özellikle bilinir düşmana karşı büyük avantaj doğurur. Bu düşünceyi takiben Sunzu, kesin zaferin yolunun ne zaman hareket edileceği ya da hareketsiz kalınacağının iyi bilinmesinde olduğunu bir daha vurgular. Kendinizi yenilmez yapın, der. Ve düşmanınıza yalnızca zayıf olduğu anda yüklenin. Unutmayın ki iyi savaşçılar yenilmelerinin olanaksız olduğu yerlerde konuşlanırlar. Sunzu bu bölümde ordu içi örgütlenmenin, disiplin ve ahlakın bir daha önemini vurgular. Savaş sanatının 5. bölümünün konusu enerjidir. Enerjiden kastedilen savaş alanında güç ya da momentin kullanımıdır. Burada vurgulanan moment, hareket halindeki ordunun dinamizmini simgelemektedir. Sun bize örgütlenme becerisiyle koordinasyonun öneminin yanı sıra, geleneksel savaş yöntemlerinin ve gerilla savaşının bir arada kullanımından bahseder. Savaşta manevra değişikliği ve sürprizin altını çizerek, sonsuz sayıda taktik değişikliğin kullanılması gerektiğini, düşmanın psikolojik koşullarını etkileyerek düşmanı kolayca vurabileceği konumuna getirmenin yararlarını öne çıkarır. Sunzu'nun enerji konusundaki öğretilerinin ana teması örgüt içi dayanışma ve birlikteliktir. Bu sayede bireysel yeteneklere bağlı olma zorunluluğu yerine örgütün yani ordunun tümünün oluşturacağı gücün momenti öne çıkacaktır. İyi komutanlar savaş alanında bireylerden değil ordunun momentinden sonuç ararlar. Zul'un birlikten kaynaklanan güce ve bu gücün iç çekişmeleri sona erdirerek birliktelik sağlamasına verdiği bu özel önem kendisini ve eserini bugün dövüş sanatı tüm dünyaca bilinen Japonların eski çağlardaki tarihi bireysel savaşçıları olan samuraylardan ayıran en büyük özelliktir. Sun Zul'un savaş sanatının gerek moder modern Asya'da gerekse tüm dünyada bu kadar yararlı bulunmasındaki temel neden birliktelik içindeki Momente verdiği önemdedir. Kitabın 6. bölümü boşluk ve doluluk kavramlarını öne çıkaran gücün kullanımı konusuna ayrılmıştır. Bu kavramlar yüzyıllardır Taoist savaş yönteminin temellerini oluşturmaktadır. Ana fikir düşmanın enerjisini tüketirken kendi enerjini koruma becerisidir. Bu beceri bize düşmanın zayıf düştüğü anda saldırma kapasitesi vererek bizi yenilmez yapar. Bu taktiklerin en basitlerinden biri bugün yalnız savaşta değil, bugünün hem sosyal hem de iş manevralarında yaygın olarak kullanılmaktadır. İyi savaşçılar düşmanının ayağına gitmezler, düşmanın kendi ayaklarına gelmesini sağlarlar. Kendi enerjini korurken düşmanının enerjisini tüketme becerisi bilinmez olmanın bir diğer fonksiyonudur. Sunsu'nun sözleriyle bir ordunun yapısının kuruluşundaki mükemmellik, ordunun yapısız olmasıyla tamamlanır. O zaman kimse karşınıza bir stratejiyle çıkamaz. Sunzu ayrıca düşmanlarımızın kendi güçlerini belirli bir yapıya getirmesine düşmanı teşvik etmemizi, düşman güçlerinin yapısını ve düşman reaksiyonlarını belirli aralarla sürekli test etmemizi, ancak kendi güçlerimizin gerçek durumunu düşmandan saklamamızı öğütler. Bu belirli bir düzende olmayış ve akışkanlık Yalnızca bir savunma ve sürpriz aracı olmayıp potansiyel enerjiyi elde tutmanın dinamik bir aracıdır. Sun Tzu Usta başarılı bir orduyu akan suya benzetir. Bilindiği gibi suyunda belirli bir şekli olmamasına karşın, Tao Te Ching'de de belirtildiği üzere su, zayıf sanılan yapısının tam tersine, karşısına çıkan her engeli aşmasını, aşındırmasını, yıpratmasını bilir. Sun Tzu'nun şu sözlerine kulak verelim. Askeri bir birliğin belli bir kalıbı olamaz. Suyunda belli bir kalıbı yoktur. Zaferi kazanma yeteneği düşmana göre değişim göstermek ve koşullara adaptasyondan geçer. Buna deha denir. Savaş sanatının 7. bölümü silahlı çatışmayla ilgili olup, ordunun savaş alanındaki düzeniyle savaş manevraları hakkında Sunzu'nun görüşlerini özetler. Haber alma ve ön hazırlığın önemini anlatarak konuya giren Sunzu, Hesabını yaptıktan sonra harekete geç. Uzağı ve yakını ilk gören kazanır. Silahlı savaşın kuralı budur, der. Aynı konu hakkında, Çing'e baktığımızda da benzer şekilde, hazır ol, o zaman şans yanındadır, der. Her zamanki karakteristik özelliği olan minimalist temelci görüşünü, sonsu şu sözlerle bir kere daha tekrarlar. Düşmanın enerjisini tüketin, düşman komutanlarının yüreğini kopartın. Doluluk ve boşluk prensiplerinden maksimum yararlanma yöntemini de istekli düşmandan uzakta dur, sendeleyen ve kaçana saldır sözleriyle vurgular. Esrarengiz kalma becerisine sahip olacak savaşçı için doluluk ve boşluk prensibine yönelik dört ustalığın varlığını anlatır. Enerji ustalığı, yürek ustalığı, güç ustalığı ve uyumluluk ustalığı. Savaş sanatının 8. bölümü savaş ustalığının köşe taşlarından biri olan taktik değiştirme ya da uyumluluk konusuna ayrılmıştır. Sunzu Usta bu konuda komutanlar karşılarına çıkan koşullara uyum sağlayarak avantaj yaratma yeteneğine sahip değillerse bulundukları arazinin yapısını ezbere bilseler bile bundan yararlanamayacaklardır demektedir. Bu hususta de, anlayışının çok ötesine çabala bu çaban seni felakete götürecektir diyerek komutanlarının içinde bulundukları koşullara uyum sağlamak yerine kendi önyargılarının peşine düşmelerinin kendilerine felaketten başka kader getirmeyeceğini ifade etmektedir. Taktik değiştirme konusu doğal olarak savaş sanatının bir diğer önemli niteliği olan hazır olmaya bağlıdır. Sunzu Usta bu konuyu askeri operasyonlarda kural, düşmanın üzerimize gelmeyeceğini ummaktan çok gelen düşmanı karşılamaya hazırlıklı olmak, Düşmanın saldırmayacağını düşünmekten çok düşmanın saldıramayacağı konumda bulunmaktır. Tavcu Çink'te de bu konuyla ilgili olarak, yapınızı sağlamlaştırmadan üzerinize aşırı saldırı alacak olursanız gücünüzü tüketirsiniz diyerek karşımıza çıkacak düşmanla karşılaşmaya sürekli olarak hazır olmanın önemi belirtilmektedir. Savaş sanatına göre hazır olmak yalnızca malzeme hazırlığı anlamında sınırlı kalmaz. Zihinsel hazırlığı olmayan fiziksel güç, zaferi garanti etmek için yeterli olamaz. Sunzu bu konuda da zafere yönelik liderin psikolojik boyutlarına bakarken 5 tehlikeye dikkat çeker. Bunlar, ölüm için aşırı istekli olmak, yaşamak için aşırı istekli olmak, aşırı öfke, aşırı sofuluk, aşırı duygusallıktır. Bu aşırılıkların her birisi kendi başına akıllı bir düşman tarafından kullanılabilecek zaaflar haline gelebilir. Dokuzuncu bölüm orduların ilerlemesi üzerine yazılmıştır. Sozu Usta bu konuda da savaş sanatının üç açısı üzerinde durmuştur. Bunlar fiziksel, sosyal ve psikolojik açılardır. Fiziksel açıdan ilk olarak üzerinde konuşulacak arazinin belirgin özel noktalarına dikkat çekerek, özellikle arazideki yüksek noktaların, nehir, yukarı pozisyonların, tepelerin, güneşli amaçların, doğal kaynakların bol olduğu yörelerin önemini vurgular. Tüm bu boyutlara bakarken, bir yandan da düşman hareketlerinin çeşitleri üzerine yorumlar getirir. Her ne kadar sunuzluğu hiçbir zaman maddi gücün ya da sayısal üstünlüğün inkar edicisi konumunda bulunmamışsa da, sosyal ve psikolojik faktör ve etkilerin fiziksel gücün karşısında başarılı olabileceğinin de üzerinde önemli durur. Askeri konularda sayısal üstünlük her zaman yararlı olmayabilir. Önemli olan aşırı saldırganlıktan arınarak, Gücünü konsantre etmek, düşmanın gücünü tam kestirerek halkı yanına çekmeyi başarmaktır. Grup çalışmasını destekleyen bir başka savaş sanatı deyişi de şöyle yazılmıştır. Stratejisi olmadan düşmanını hafife alan bireysel savaşçı, düşmana esir düşmekten kendini kurtaramaz. Dayanışma, liderle takipçileri arasında karşılıklı anlayış ve ilgi gerektirir. Bunun gerçekleşmesi de büyük ölçüde tahsil ve eğitime bağlıdır. Konfüçyüs okulu bilgelerinden Mencius bu konuda askerini eğitmeden düşman üstüne gönderen komutan onları perişan eden komutandır der. da emrindekileri kültüre yönlendir, savaş sanatıyla birleştir. Bu sana zafer getirecektir diyerek eğitim ve kültürün zafer üzerindeki önemine dikkat çekmektedir. 10. Bölüm Arazi Konusuna Eğilir bu bölümde de ana ilgi alanı taktik manevra ve uyumluluk üzerinedir. Arazi türleri ayrı ayrı incelenerek hangi tür arazide nasıl bir hareket tarzı takip edilmesi gereği irdelenir. Arazi tipleriyle ilgili yöntemlerin diğer konulara yansıtılması üzerinde düşünmeye ihtiyaç gösterir. Ancak bu meseledeki temel husus komuta edecek kişinin maddi, sosyal ve psikolojik çevreyle ilişkilerinin değerlendirilmesindedir. Sunzu, burada ayrıca liderliğin sorumlu olduğu ölümcül organizasyon hatalarından söz eder. Ana ilgi yine birlikteliğin moral üzerine olan etkileridir. Askerlerine kendi çocukların gibi bak. O zaman senin uğruna ölüme seve seve atılacaklardır der. Sunzu bu arada askerlere sevgide aşırıya kaçılmaması gerektiğini, aksi takdirde askerlerin kolayca haşarı çocuklara dönüşebileceğini de uyarmadan edemez. Bu bölümde Önceden bilgi toplama anlamına gelen haber alma konusu da işlenmektedir. Haber almadan genel olarak hem düşmanın hem de kendi güçlerinin durumunu öğrenme, düşmanın zayıf noktalarını anlamakla arazi, engebe ve konumlarını öğrenmek kastedilmektedir. Sunzu, kendini ve düşmanını iyi tanıyorsan zafer senin için asla tehlikede değildir. Gökyüzüyle yeryüzünü iyi biliyorsan senin için zafer asla tükenmez, diyerek çevre koşullarını ve düşmanını iyi bilmenin zafere giden yolu açtığını ya da zafere giden yolun haber almadan geçtiğini bizlere anlatır. Aynı konuda Çing'de de başlangıçta iyi hazırlan ki sonunda başına dert gelmesin denilmektedir. 11. bölüm arazide 9 konum olarak adlandırılmıştır. Bu bölümde arazi iyice detaylandırılarak arazinin yalın konumundan çok sosyal konumuyla bu sosyal çevre içinde hangi konumda, hangi hareket tarzının seçilmesi gerektiğine yönelik öğütler bulunmaktadır. Sunzu Usta tarafından bu dokuz arazi, çatışmalı arazi, yakın arazi, ihtilaflı arazi, açık arazi, anahtar arazi, ciddi arazi, zor arazi, kuşatılmış arazi, ölümcül arazi olarak adlandırılmıştır. Çatışmalı arazi, genel olarak üzerinde ölümcül savaş ya da sivil çatışmaların gerçekleştiği arazilere denilmektedir. Yakın arazi birbirine bitişik düşman arazi parçalarına denilirken ihtilaflı arazi çekişme halinde eline geçiren tarafa avantaj sağlayan arazilere verilen isimdir. Açık arazi her iki tarafında rahatlıkla girebildiği arazilerdir. Anahtar araziden anlaşılan iletişim için kilit görevi gören arazilerdir. Ciddi arazi Yakın arazinin tam tersine düşman ülkelerin birbirlerinin derinliklerinde bulunan arazi dilimleridir. Zor arazi, girilmesi zor olan ya da girmiş olmanın hiçbir fayda sağlamadığı arazi parçalarına denilir. Kuşatılmış arazilere giriş olanakları son derece dar olup, bu tür arazilerin en önemli özelliği pusuya çok uygun olmalarıdır. Ölümcül arazi üzerinde bulunulduğunda hemen savaşa girişmek ya da yok olmak seçeneklerinden birinin seçilmesini mecbur eden arazi türlerine denilmektedir. Tanımını yaptığı her arazi türü için uygun taktikleri anlatan Sunzu, çatışma taktiklerine, içinde bulunulan arazi yapısının asker üzerindeki sosyal ve psikolojik faktörlerini de ekleyerek araziye uyumun önemini vurgular. Farklı arazi türlerine uyum, ricat ya da ilerlemenin avantajları, İnsan duyguları ve koşullar, tüm bunlar mutlaka incelenmelidir. Savaş sanatının 12. bölümünde incelenen konu, saldırıda ateşin kullanımı üzerinedir. Bu konu, çeşitli kundakçılık yöntemleriyle kundaklama sonrasına yönelik teknik hazırlıklar ve stratejilerin kısaca incelenmesiyle başlar. Ateşin, Sunzuğu'nun yaşadığı çağdaki en ölümcül silahlardan biri olması nedeniyle Büyük Hoca bu bölümde, insanlık için en duygusal dileklerinden birini dile getirir. Silahlar ancak başka çare kalmadıkça kullanılması gereken felaket araçlarıdır. Kundaklama konusundaki sözlerini kendisinden beklenmeyen bir çabuklukla sona erdiren Sunzu Hoca, hiçbir hükümet kızgınlık içinde ordusunu sevk etmemeli, askeri liderler gazap içinde savaş kışkırtmacılığı yapmamalı diyerek savaş ve sonuçlarının son derecede dikkate alınması gerektiğini olanla açıklığıyla vurgulamıştır. Yalnız sonunda sana yararı olacağını görüyorsan harekete geç. Aksi takdirde hareketten vazgeç. Öfke neşeye gazap sevince dönüşebilir. Ancak yok olmuş bir ülke varlığına bir daha asla kavuşamaz. Ölüler yeniden canlanamaz. Sunzu, savaş sanatının 13. ve son bölümünü casusluğa ayırarak kitabın birinci bölümünde altı çizilen strateji konusu ve strateji için en büyük gereksinim olan haber almaya geri dönmüş, bu dönüşüyle de kitabı bütünleştirmiştir. Bu bölümde kendisine özgü verimlilik hedefli minimalist öğretim tarzına uygun olarak haber alma görevlileri olan casusların önemini anlatmaya başlar. Askeri hareketler bir ülke için sonu olmayan tüketim kaynakları olup, bir günlük zafer için yıllarca mücadele edilir. Bu nedenle ödül vermekten kaçınarak düşmanın durumunu öğrenmemizi sağlayacak bilgileri edinmekteki başarısızlık tümüyle insanlık dışıdır. Suncu, casusları ya da gizli ajanları beş kategoriye ayırır. Operasyonların gerçekleşeceği bölgedeki insanlar arasından tutulacak casuslara mahalli casus adını verir. Düşman içindeki muhalif görevliler arasından görevlendirilen casuslara iç casus, yakalanan düşman casuslarının İki taraflı çalıştırılmaları yöntemiyle yaratılan casuslara ise devşirme casus denilir. Gerçek olmayan bilgileri düşmana sızdırmak amacıyla gönderilen casuslara da ölü casus adını vermiştir. Yaşayan casus adı edindiği bilgilerle gelip geri dönen casuslara verilen isimdir. Sunzu'nun liderlik açısından, casusluk konusunun pratikteki karmaşıklığına bakışında her zaman olduğu gibi sosyal ve psikolojik faktörlere büyük önem verilmiştir. Savaş sanatı, casusların kullanımındaki başarının bir liderlik meselesi olduğunu söyleyerek sona erer. Sunzu bu düşüncesini, casuslar akılcılık ve bilgi olmaksızın, insanlık ve adalet gösterilmeksizin kullanılamaz. Casuslardan gerçek bilgi, kurnazlık olmaksızın alınamaz diye açıklar ve, yalnızca casusluğu çok iyi kullanma hünerini gösteren parlak bir hükümdar ya da akıllı bir komutan zaferden emin olabilir, diyerek son kararını bildirir. Tarihi Çerçeve Savaş sanatının eski Çin'de, M.Ö. 5. ve 3. yüzyıllar arasındaki Savaşan Eyaletler döneminde yazıldığı bilinmektedir. Bu dönem yaklaşık 500 yıl önce, Çing adlı ünlü eseri kaleme almış olan Bilgeler tarafından kurulmuş, Çin tarihinde çoğu hanedanı olarak bilinen hanedanın parçalanma dönemidir. Hanedanın çöküşü sonrasında ortaya çıkan otorite boşluğu, eyaletler arasındaki ilişkilerin bozulmasıyla sonuçlanınca, hanedanı ele geçirmek için harekete geçen eyaletler arasında sona ermek bilmeyen bir çatışma başlamıştır. Bu dönemde yazılmış eserler arasında en önemli olanlarından, Savaşan Eyaletlerin Stratejisi anlamındaki Congu Selcan Kuatsa* adlı eserde döneme ait siyasi ve askeri ilişkilerin anlatıldığı bir dizi öykü içinde Savaşan Eyaletler döneminin bir çeşit grafik anlatımı bulunmakta ve bizlere o dönemi yansıtmaktadır. Gaspçılar kendilerini lord ya da kral ilan ettiler. Düzenbazlar ya da komplocular kendilerini süper güç yapacak ordular kurdular. Her birisi, her birisi diğerinin yaptığını artırarak taklit edip sonsuz bir yarışa giriştiler. Sonunda birbirlerini tuzaklara düşürerek kanlı meydanlarda yok ettiler. Yıllar boyu süren sert çatışmalar sonucunda büyük eyaletler için çarpışıp küçük eyaletleri ellerine geçirdiler. Bu kan davası süresince babalarla oğulları bile birbirlerine karşı çıktılar. Kardeşler birbirine güvenmezken karılar, kocalar birbirlerinden ayrı düştüler. Kimse için güvencenin kalmadığı bir ortam oluştu. Değerler ortadan yok oldu. Yıllar geçtikçe bu durum her geçen gün daha kötüleşti. Ortada birbirleriyle durmaksızın savaşan yedi büyük, beş küçük eyalet kaldı. Bunun tek nedeni bu eyaletlerin sınırsız açgözlülüğü ve öne çıkma konusundaki olağanüstü hırslarıydı. Savaşan eyaletler döneminin hemen arifesinde yaşamış bulunan büyük hümanist, filozof ve eğitmen Konfüçyüs, yaşamını ülkesini yüzyıllar boyu sürecek iç çekişmeye sürükleyen insan değerlerindeki yıpranmanın nedenlerini anlamaya vakfetmişti. Konfüçyüs'ün klasik eseri seçmelerde, Savaşan eyaletler dönemi, Konfüçyüs'ün öğütler verdiği bir hükümdarla karşılaşmasıyla canlandırılır. Veyi Hanedanı'nın hükümdarı Veyi, Konfüçyüz'den savaş düzenleri konusunda yardım ister. Konfüçyüz kendisine, dini konuların düzeni hakkında bilgim var, ancak askeri meseleler hakkında hiçbir çalışmam yok, diyerek ertesi gün hükümdarı terk eder. Hükümdarın yüzyıllar boyu düşüncelerinden insanlık kavramını çıkartmalarını anlatan bu öykü, M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda savaşan eyaletler döneminin tam ortasında yaşamış olan Taoist filozof, Chuan Tzu tarafından ele alınmıştır. Chuan Tzu'nun yazılarına göre Confucius'un en yakın öğrencilerinden Yan Hui, hocasına giderek Wei eyaletine gitmek istediğini söyler. Konfüçyüs kendisine orada ne yapacaksın diye sorar. Yan Hui, duyduğuma göre Wei hükümdarı her ne kadar hayatının tam olgunluk dönemindeyse de ülkesini alışılmadık bir tarzda yönetiyor. Hatalarından da dersi almıyormuş. İnsanlarını saçma sapan bir şekilde öldüresiye kullanıyormuş. Ölenlerin hesabı olmadığı gibi halkın çıkış yolu da yokmuş. Ben sizin düzgün eyaletlerden çıkıp karışık eyaletlere gidin dediğinizi duymuştum. Bu nedenle V'ye eyaletine giderek oradakilere yardımcı olmamın doğru olduğunu düşündüm. ''Konfüçyüz, gitmek için hazırlanmışsın ancak orada bulacağın tek şey cezalanman olacak.'' O zamanlarda pek az kimse Konfüçyüsle Mencius'un barışsever insancılığını uygulamaya çalışmıştır. Bunun nedeni araştırıldığında bir teze göre Confucius'un teorilerinin uygulanmamasının nedeni bu konudaki uygulamacıların beceriksizliği olmuştur. Bir diğer teze göre ise Confucius'un politikalarının uygulanmamış olmasının nedeni yöneticilerin gerçek anlamıyla insancıl ve adaletli olmayı istememiş olmalarıdır. Lao Tzu'yla Chuang Tzu'nun barışçı humanizmasını uygulayanlar da genel olarak kendilerini gizleyerek soruna başka açılardan yaklaşmışlardır. Lao Tzu'yla Chuang Tzu, bizlere şiddete yönelik saldırgan yapıdaki insanların acımasız görünmekle birlikte esas anlamıyla aşırı duygusal yapıda olduklarını anlatır. Bu tür insanlar içlerinde sakladıkları duygusallığı acımasızlıkla katlederek özgür humanizmanın ortaya çıkmasını engellemektedirler. Eski çağlardaki Taoist ustalar bizlere gerçek acımasızlığın, katı objektifliğin yarattığı soğukluğun, özgür hümanizmanın doğal haliyle ortaya çıkabilmesine engel oluşturduğunu anlatmıştır. Aynı Confucius gibi kendisi de bir savaşçı klanından gelmiş olan Confucius zamanının diğer ünlü bilgesi bu da kendi ölümümüzün kendimizce iyi anlaşılması halinde çatışmaların sona ereceğini söylemiştir. Lao Tzu'nun bu konudaki acımasızlığını, kainatın insanlık dışı olduğunu, bilgelerin insanları dinsel kurban olarak kullanabilen içi saman dolu korkuluklar gibi gördüklerini söyleyen sözlerinde buluruz. Chuang da sayısız dramatik acımasızlık örnekleri verir. Onun verdiği örnekler de esasında iç ve dış çatışmaların önlenmesine yöneliktir. Bu anti-humanizma, filo filozoflarca yarı acımasız saldırganlığı açıklama amacından çok saldırganlık kütüsünü besleyen açgözlülük ve sahiplenme duygularının anlamsızlığına karşı bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaya çalışılmıştır. Hindistan'a Budistler yanmış yörelerde gömülmemiş yanık bedenleri ziyaret etmeye büyük özen gösteriyorlardı. Bunu yapmalarının nedeni içlerindeki açgözlülük ve sahiplenme duygularını ürkütmekten ziyade düşüncelerini insanlık idealine ve örnek toplum modeline yöneltmekti. Aynı şekilde Sunzu Usta da okurlarını savaşın yaralarını anlamaya davet eder. Bunu yaparken de savaşın en baş safhalarından olan ihanet ve yabancılaşma duygularından başlayarak savaşın sonundaki saldırı ve kuşatma gibi özünde insan ve doğal kaynakların yamyamlığı olarak nitelendirilebilecek savaş sonuçlarına kadar tüm olumsuzlukları gözler önüne serer. Bunu kullanırken de okurlarının dikkatini insancıl ve toplumsal değerlerin tam değeriyle anlaşılmasına çekmeye çalışır. Bu açıdan bakıldığında, savaş sanatında yer aldığı gözlemlenen Taoist düşünce yönteminin kitaba bir tür bir kültür unsuru katmaktan çok okuduğumuz metnin tam anlamıyla anlaşılmasının anahtarını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Savaş sanatı bu yönüyle barışçıl öğretilere pek aldırış etmeyen kişilerin dikkatini çekmekte oldukça başarılı olmuştur. Taoist felsefede ikilem Hemen her zaman standart bir öğrettiği aracı olarak kullanılmıştır. Savaş sanatının da ikilemi kitabın özünde savaş aleyhtarı olmasındandır. Savaş sanatı, savaşa karşı savaşını kendi prensipleri çerçevesinde gerçekleştirir. Düşman hatlarının gerisine sarkar, düşmanın sırlarını ortaya çıkarır, düşman askerlerinin yürekleriyle, duygularıyla oynar. Savaş sanatı Bölüm 1 Planlama sonso der ki 1 savaş sanatı bir devlet için yaşamsal öneme sahiptir 2 ölüm kalım meselesidir güvenliğe kavuşmanın yahut yok olmanın yoludur bu nedenle ihmal edilmesi kesinlikle düşünülemez 3 savaş sanatı savaş koşullarının değerlendirilmesinde mutlaka göz önüne alınması zorunlu beş önemli faktörün etkisi altındadır 4 bu faktörler uyum Hava, arazi, liderlik ve disiplin faktörüdür. 5. Uyum faktörü ahlak simgeler. Savaşçıların komutanlarıyla uyum içinde olmalarının nedenidir. Asların yaşamlarını hiçe sayarak, tehlikelere aldırmadan komutanlarını takip etmelerini sağlar. 6. Hava faktörü geceyle gündüz, soğukla sıcak, zamanla mevsim zorluklarını öne çıkarır. 7. Arazi faktörü alınması gereken kısa ya da uzun mesafeleri, tehlikeyle güvenlik, açık araziyle vadi, boğazlar ve dar geçitleri, ölüm ya da yaşam şanslarını etkiler. 8. Liderlik faktörü zekanın, insancılığın, güvenin, cesaretin, düzenin simgesidir. 9. Disiplin faktöründen anlaşılan, ordunun tüm birimleriyle ahenk içinde ilerlemesi, subayların arasındaki rütbe paylaşımı, Ordu için gerekli lojistik desteği sağlayacak yolların bakımıyla ordu harcamalarının kontrolüdür. 10. Bu sayılan 5 faktörü bilerek kullanan her komutan başarılı olacak, asla kaybetmeyecektir. Bilmeyense zafere ulaşamayacaktır. 11. Bu nedenle savaş alanında yapacağınız stratejik ve taktik kararlarda 5 faktör çerçevesinde aşağıdaki sorulara benzer soruları kendinize sormalısınız. 12. Sorular Hangi komutan ahlak faktörüne sahip? Hangi komutan daha yetenekli? Hangi komutan hava ve arazi faktörlerinin avantajlarını kullanabiliyor? Hangi taraf daha disiplinli? Hangi ordu daha güçlü? Hangi tarafın subay ve askerleri daha eğitimli? Hangi orduda ceza ödül kavramı daha düzenli, daha adil? 13. Bu 7 soruya verilecek cevapları değerlendirerek zafer ya da yenilginin kehanetini yapabilirim. 14. Benim önerilerimi uygulayacak komutan zafere ulaşacaktır. Onu takip edin. Önerilerimi dinlemeyen ya da uygulamayan komutanları takip etmeyin. Kaderleri yenilgidir. 15. Önerilerimden faydalanırken kurallara uysun uymazın karşınıza çıkacak, size yardımı olabilecek hiçbir fırsatı da kesinlikle kaçırmayın. 16. Koşullar ne kadar ise de yeni durumlara göre planlarınızda zaman, zaman değişiklikler yapmakta fayda olacağını sakın unutmayın. Şaşırtma ve aldatmacalar Sunzu der ki 17. Tüm savaşlar aldatmacalara ve şaşırtmaya dayanır. 18. Savaş için en güçlü olduğunuzda kendinizi güçsüz göstermeli, kuvvetlerinizi harekete geçirirken hareketsizmiş gibi durmalı. Düşmana yaklaştığınızda uzakta olduğunuz izlenimi vermeli, uzakta olduğunuzdaysa düşmanın burnunun dibinde olduğunuza düşmanı inandırmalısınız. 19. Düşmanı yanıltacak yemler kullanın, düzeninizi kontrolünüzü yitirmiş gibi yapıp düşmanı kandırın, vurun. 20. Düşmanın her cenahı güvenliyse kendinizi düşman saldırısına hazırlayın, sizden güçlüyse uzakta durun. 21. Düşman sinirli yapıdıysa daha çok sinirlendirmeye çalışın. Kendinizi zayıf gösterip düşmanın sizi küçük görmesini sağlayın. 22. Dinlenmek istediğinizde rahatsız edin. Güçleri birleşik durumdaysa bölmeye, ayırmaya çalışın. 23. Hazır olmadığı anda saldırın. Hiç ummadığı yerlerde karşısına çıkın. 24. Zafere yönelik taktik uygulamalarımızın düşman tarafından önceden anlaşılamaması için gerekli gizlilik tedbirlerini alın. 25. Zaferi kazanan komutan, savaş öncesi en çok hesaplamayı yapandır. Savaşı yitiren komutansa, savaş öncesi mutlaka yeterince plan yapmamıştır. Bu nedenle, savaşa girmeden önce mutlaka zafer hesabı yapın. Ancak bu arada her ihtimale karşı, yenilgi hesabını ve stratejisini yapmayı da unutmayın. Plan yapmaya verdiğiniz önem, zafer ya da yenilginin belirleyici faktörü olacaktır. Bölüm 2 Savaşın Maliyeti der ki, 1. Savaş alanında bulunan bin adet hafif zırhlı, bir o kadar ağır zırhlı savaş arabasının yanı sıra yüz bin zırhlı savaşçı, bu savaşçıların kilometrelerce ötedeki savaş alanına taşınmalarını sağlayacak malzeme, cephede ve cephe gerisindeki harcamalar, savaş alanında bulunacak konukların ağırlanması gibi ufak tefek gereksinimleri zırhlara, savaş arabalarına ödenecek tüm maliyeti alt alta getirip toplayacak olursanız, günde en az bin külçe gümüş gerekeceğini görürsünüz. Yüz bin savaşçılık bir ordu bundan aşağı donatılamaz. 2. Savaş başladığında zafer gecikecek olursa, savaşçılarınızın silahları körleşmeye, savaşma şevkleri kırılmaya başlar. Özellikle bir ana hedefi kuşattığınızda, gücünüzün hızla azalmaya başladığını görürsünüz. 3. Hele bir de ülkenizin sefer imkanları kısıtlıysa, devletin zaferle sağlayabileceği olanaklar çekilen sıkıntıya değmeyecektir. 4. Silahlarınız yetersiz kalıp, şevkiniz kırılıp, gücünüz tükenip, hazineniz eridiğinde, daha önce yanınızda bulunan diğer komutanların sizin yaptığınız aşırılıklardan yararlanmaya çalışmak için harekete geçtiklerini göreceksiniz. Bu durumda ne kadar akıllı olursa olsun hiçbir kimse, Böyle bir durumun yaratacağı sonuçları engelleyemez. 5. Bu nedenle savaşta acelecilik aptallıkla eş anlamlı olmasına rağmen akılla zaman yitirmenin de yan yana gelebileceğini kimse söyleyemez. 6. Uzatmalı savaştan kazançla çıkmış bir ülke görülmemiştir. 7. Savaşı kazançla kapatmanın yolunu bulacak kişi, savaşın vereceği zararları en iyi bilen kişidir. 8. Deneyimli, akıllı komutan mevcut olanaklarına göre planlamasını yapar. Savaşa girince takviye gelmesine umut bağlamaz. 9. Savaş araç ve malzemelerini, diğer lojistik gereksinimlerini ülkenden getir. Düşman arazisinde atlarına yem bulmanın yollarına bak. O zaman savaş esnasında aç kalmazsın. 10. Devlet maliyesinin zayıflığı, ordunun vatanından uzak düşman arazisinde savaşması, daha çok lojistik destek ihtiyacını gerektirir. Uzaktan yardımla yaşamak zorunda kalan ordunun halkı fakirleşir. 11. Öte yandan ordunun yakında olması fiyatları yükseltir. Yüksek fiyatlarda halkın yaşam seviyesini düşürür. 12. Yaşam seviyesi düştüğünde halk ağır yük altında kalır. 13. Düşük yaşam seviyesi güç tükenmesi yüzünden halkın dişinde tırnağında kalmaz. Gelirlerinin büyük kısmı ek vergi olarak alınırken devletin masrafları ise Kırılan savaş arabalarının onarımı, eksilen atların, zırhların, ok, yay, mızrak, kalkanların ikmali, malzeme arabalarıyla bu arabaları çekecek öküzlerin alımına yapılan harcamalarla artar. 14. Bu nedenle akıllı bir komutan giderlerini düşmana yıkmaya çalışır. Düşmandan alınacak bir araba malzeme, kendi ülkesinden çıkacak 20 araba malzemeye, düşmandan el konacak bir çuval hayvan yemi, kendi ülkesinden getirilecek, 20 çuvala eşittir. 15. Düşmanı yok etmek istiyorsak askerimizi kızıştırmamız gerekir. Bu da alınacak ganimetlerin asker arasında paylaştırılmasıyla yapılabilir. 16. Bu amaçla savaş esnasında 10 ya da daha çok savaş arabası ele geçirildiğinde savaş arabalarını ilk arabayı ele geçirene verin. Arabalardaki düşman bayraklarını kendinizinkiyle değiştirin. Ele geçen savaş arabalarını kendi arabalarınızın safına katıp savaşa devam edin. Ele geçen esirlere ise iyi davranın. 17. Ele geçen düşman ganimetlerini ve esirleri kendi gücünüzü artırmakta kullanın. 18. Savaşta amacınız uzun sefer değil, zafer olsun. 19. Şu çok iyi bilinmeli ki, ordu komutanı halkının kaderini, ülkesinin barış ya da tehlike içinde yaşamasını elinde tutan kişidir. Bölüm 3. Savaşta Strateji Sunsu der ki 1. Savaş sanatının en pratik kavramı, düşman ülkesini tümüyle zarara uğratmadan ele geçirme fikridir. Yakıp yıkmanın kimseye faydası olmaz. Aynı şekilde bir orduyu da tümüyle ele geçirmenin nimetleri sınırsızdır. 2. Bu nedenle savaşların tümünde savaşarak zapt etmek en üstün başarı demek değildir üstün başarı düşmanın direncini savaşmadan kırmaktır. 3. A. Komutanlığın en üstün meziyeti düşman planını çözüp kırmaktır. B. En iyi ikinci meziyet düşman güçlerinin birleşmesini engellemektir. C. Üçüncüsü ise düşman ordusuna savaş meydanında taarruzda bulunmaktır. En kötü meziyetse surlarla korunan bir kentin kuşatılmasıdır. 4. Savaşta ana kurallardan biri Mümkün olabildiğince surlarla korunan kentlerin kuşatılmasından kaçınmaktır. Kuşatmada kullanılacak savaş gereçlerinin hazırlanması bile aylar sürecektir. 5. Öfkesini kontrol etmesini bilmeyen komutan, ordusunu düşman üstüne karınca sürüsü gibi yollayandır. Bu taktik, ordusunun en az üçte birinin daha savaşın başında boşu boşuna yok olmasından başka sonuç getirmez. Özellikle kuşatma esnasında başa gelen en büyük felaket budur. 6. Akıllı lider, düşman ordusunu savaşmadan, düşman kentlerini kuşatmadan ele geçirmesini bilir. Düşman krallığını savaş meydanında uzun sürecek savaşlardan çok savaş oyunlarıyla bitirir. 7. Ordusunu savaş meydanlarında boşuna kırdırmadığından imparatorluk tahtına göz dikebilir. Böylece bir adam bile yitirmeden kesin zafere ulaşabilir. İşte buna stratejik savaş denir. 8. Savaşta önemli bir kural. Elindeki ordunun gücü düşmandan on misli büyükse düşmanı kuşat. Beş misli büyükse saldır. 2 misli büyükse ordunu ikiye böl. 9- Güçleriniz eşitse hala çatışmaya girebilirsin. Gücün zayıfsa düşmandan uzakta durmanda fayda var. Ancak her alanda düşmandan zayıfsak geri çekilmek yapılacak. En akıllıca iştir. 10- her ne kadar küçük bir kuvvetle inatçı bir direniş yapmak mümkünse de genelde büyük kuvvetlerin zafere daha yakın olduğu gerçeği asla unutulmamalıdır. 11. Komutanlar devletin kalesidir. Kalenin her noktası sağlamsa devlet güçlü, kale çürükse devlet zayıftır. 12. Bir komutan yapacağı üç hatayla ordusunun başına felaket getirebilir. 13. Orduya ilerleme veya geri çekilme emri verdiğinde ordunun bu emri uygulayamayacağının farkında olmaması. Buna orduyu toparlaştırma da denir. 14. Ordudaki koşulları düşünmeksizin orduyu krallığını yönetir gibi yönetmeye kalkması. Bu, askerin zihninde huzursuzluk yaratır. 15. Zor koşullara uyum askeri prensibini göz önüne almaksızın subay seçimi. Bu, askerin güvenini sarsar. 16. Ordunun huzuru kaçar, güvenini yitirirse, bu durumdan diğer prenslerin yararlanmaya çalışıp sorun yaratacakları kesindir. Bu da orduya anarşi getirecek, zaferi olanaksızlaştıracaktır. 17. Zafer için 5 ana koşulun bulunduğunu bilmeliyiz. Savaşı ancak ne zaman savaşılıp ne zaman savaşılmayacağını bilen kazanır. Savaşı, Elindeki zayıf gücüde kuvvetli gücüde iyi kullanan kazanır. Savaşı ordusunun her seviyedeki personeline aynı ruhu veren kazanır. Savaşı düşmanın en hazır olmadığı zamanı beklemesini bilen kazanır. Savaşı askeri kapasiteye sahip olup, sivil yönetim tarafından müdahale edilmeyen komutan kazanır. 19. Sonuçta düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız. Yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip düşmanı bilmiyorsanız kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı biliyorsanız sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır. Bölüm 4. Taktik. Sunsu der ki. 1. Eski savaşçılar önce kendilerini yenilgi olasılığından uzakta tutarlar. Sonra da Düşmanı yenmek için uygun fırsatı kollarlar. 2. Yenilgiden kendimizi korumak bizim elimizdedir. Ancak düşmanı yenme fırsatını bize düşman verir. 3. İyi bir savaşçı kendisini yenilgiden koruyabilir. Ancak düşmanı yenmeyi garantileyemez. 4. Sonuç olarak üstün yetenekli komutan gücü yeterli olmasa da savaşı kazanmayı becerebilir. 5. Yenilmezlik savunma taktiklerine bağlıdır. Düşmanı yenmekse saldırıyı gerektirir. 6. Savunmada kalmak, güç yetersizliğini gösterir. Saldırıysa aşırı güç göstergesidir. 7. Savunmasıyla ünlü komutan topraktaki her deliğe saklanabilirken, ataklıyla ünlüsü cennetin üst katmanlarından atağa kalkar. Sonuçta bir elimizde kendimizi koruma, diğer elimizde ise mutlak zafer yer alır. 8. Zaferi ancak görüş alanımıza girdiğinde görmek savaş ustalığının zirvesi değildir. Dokuz, Savaşıp ülkeler ele geçirildiğinde tüm ülkenin aferin demesi de savaş ustalığının zirvesi değildir. 10. Yerden bir tüy kaldırmak büyük bir gücün simgesi değildir. Ayı, güneşi görmek keskin görüş olmadığı gibi gök gürültüsünü duymak da kulak hassaslığını göstermez. 11. Eskilerin akıllı savaşçı dediği savaşçı akıllılık unvanını sadece savaşta kazanmasıyla değil, savaşı kolaylıkla kazanmakta gösterdiği, beceriklikle elde etmiştir. 12. Kazandığı zaferler kendisine ne ünlü bir akıl ne de cesaret madalyası getirir. 13. Zaferlerini hata yapmayarak kazanır. Hata yapmamak zaferi kesinleştirir. Çünkü zaten yenilmiş bir düşman ele geçirilmiştir. 14. Usta savaşçı kendisi için yenilginin olalaksız olacağı pozisyonu hazırlar. Düşmanı yenme fırsatı doğduğunda bu fırsatı kaçırmaz. 15. Savaşta zafer stratejisine sahip komutan çatışmaya ancak zaferi kazandıktan sonra girer. Yenilgeye mahkum komutansa önce çatışmaya girer, zafere sonra yönelir. 16. Gerçek lider ahlak faktörünü işler, disiplin faktörüne sımsıkı yapışır, böylece başarıyı kontrolü altına alır. 17. Askeri metotta ölçme, miktar kontrolü, hesaplama, Olanakların dengelenmesi, zafer, önemli kıstaslardır. 18. Ölçme varlığını toprağa, miktar kontrolü, ölçmeye, hesaplama, miktar kontrolüne, olanakların dengelenmesi, hesaplamaya, zafer, olanakların dengelenmesine borçludur. 19. Muzaffer bir ordunun karşısına çıkacak bir topluma, ordunun ağırlığı, Demir karşısında kefeye konacak bir buğday tanesi kadardır. 20. Saldırıya geçen bir ordunun gücü derin bir kanyona akan nehir sularına benzer. Bölüm 5 Enerji Sunzu der ki 1. Büyük bir gücün kontrolüyle birkaç kişinin kontrolü aynı prensiplere bağlıdır. Sadece rakamların bölünmesi gerekir. 2. Kumandanız altında bulunacak büyük bir orduyla küçük bir birlik arasında büyük bir fark yoktur. Sadece işaretleme kullanımı değişir. 3. Ordunuzun düşman saldırısına sarsılmadan dayanabilmesinin güvencesi dolaylı veya doğrudan yapılacak manevralara bağlıdır. 4. Ordunuzun düşman üzerindeki etkisinin yumurta karşısındaki değirmen taşına benzemesi, düşmanın zayıf ve güçlü yanlarını keşfetme bilimindeki başarınıza bağlıdır. 5. Her türlü savaşta doğrudan metot, çatışmaya girmekte kullanılır. Ancak zaferin güvencesi dolaylı metotlardadır. 6. Beceriyle uygulanan dolaylı taktikler hava ya da yeryüzü gibi tükenmez, nehir ya da ırmakların akışı gibi durmaz, güneş ya da ay gibi yeniden doğmak için batar, dört mevsim gibi geri gelmek üzere gider. 7. Sadece yedi nota bulunmasına karşın bu yedi notanın karışımından pek çok melodi yaratılır. 8. Sadece beş ana renk, mavi, sarı, kırmızı, beyaz ve siyah olmasına karşın bu beş rengin karışımıyla sınırsız renk üretilebilir. 9. Sadece dört tat, acı, ekşi, tatlı, tuzlu bulunmasına karşın bu dört tadın karışımlarıyla sonsuz sayıda lezzet ortaya çıkar. 10. Savaşta doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiden fazla saldırı metodu yoktur. Ancak bu iki metodun karışımları çeşitli manevra yöntemlerini oluşturur. 11. Doğrudan metotta, dolaylı metotta sonunda birbirine bağlanır. Bu sonsuz dairede ilerlemek gibidir. Asla bitmez. 12. Orduların saldırısı sel baskınına benzer. Karşısına çıkan taşları bile sürükler. 13. Verilecek bir kararın kalitesi avına saldırıp parçalayan Şahin'in süzülüşündeki ahenge zamanlamaya benzer. 14. Bu nedenle usta savaşçı saldırıda korkunç, karar vermede çabuk olandır. 15. Enerji gerilmiş yay, kararsa okun atılmasıdır. 16. Savaşın kargaşa ve gürültüsü içinde düzensizlik varmış gibi gözükse de bu yanıltıcıdır. Bütün karışıklık içinde ordunun başıyla sonu görülmeyebilir. Ancak bu aynı zamanda yenilginin ilacıdır. 17. Çalışılmış düzensizlik, disiplinin, çalışılmış korku, cesaretin, çalışılmış zayıflık, güçlülüğün hazırlayıcısıdır. 18. Düzenliliği düzensizlik pelerininin altına saklamak kısaca bir bölme meselesidir. Cesareti ürkeklik gösterisiyle örtmek, ilerisi için enerji biriktirmektir. Gücü zayıflık maskesi altına almaksa savaş taktik manevrasıdır. 19. Böylece düşmanı harekete zorlama ustalığına sahip komutan, düşmanı yanıltıcı manevraları ustalıkla kullanır. Düşmana bazı önemsiz yemler verip, düşmanı yeme saldırtır. 20. Yemleri sürekli olarak göstererek düşmanı sürekli hareket etmeye zorlar. Sonra da asıl ordusuyla pusuya yatar, düşmanı bekler. 21. Akıllı savaşçı, birleşik enerjinin etkisine inanır. Bireysel bazda Savaşçılarından aşırı beklenti de bulunmaz. Becerisini doğru adamları seçip, yan yana getirerek birleşik enerjiyi üretip kullanmakta gösterir. 22. Savaşçılar birleşik enerjiyi kullandığında düşmanın üzerine tepelerden aşağı yuvarlanan taşlar gibi akarlar. Unutmamalı ki bir taş düzlükte hareket edemez. Dört köşeli ise tepelerden de akamaz. Savaşçı taşlarının yuvarlak olmasını sağlamalıdır. Ustalık budur. 23. Usta savaşçıların ürettikleri enerji binlerce metrelik dağlardan yuvarlanarak dolu dizgin akan yuvarlak taşların momentidir. Bu, enerji hakkındaki sözlerimin sonudur. Bölüm 6 Gücün Kullanımı Sun Tzu der ki 1. Savaş alanına ilk gelip düşmanını bekleyen dinç kalır. Sonradan gelip gelir gelmez savaşa girense daha savaşın başında tükenir. 2. Akıllı savaşçı kendi kararını düşmana kabul ettirir. Düşmanın kendi kararını zorlamasına izin vermez. 3- Düşmana avantaj sunarak düşmanın ya kendi istediği şekilde yaklaşmasına müsaade eder ya da vuracağı darbelerle düşmanın yaklaşmasına olanak tanımaz. 4- Düşman dinlenmeye çekildiğinde yorar, yiyeceği bolsa açlığa düşürür, kamp kurmuşsa hareket etmeye zorlayarak dinlenmesine müsaade etmez. 5- Düşmanı savunmaya zorlayacak noktalarda gözükür, beklenmediği yerlerde bulunur. 6. Ordu, düşmanın bulunmadığı arazide geniş mesafeleri rahatça alabilir. 7. Saldırılarınızdan başarıdan emin olmanın yolu, düşmanca savunulmayan noktalara saldırmaktır. Savunmanızın güvenliğinden de düşmanın saldırmasının imkansız olduğu noktaları tutarak emin olabilirsiniz. 8. Saldırıda başarılı komutan neyi savunduğunu bilemeyen düşmana saldırır. Savunmada başarılı olan komutansa neye saldırdığını bilmeyen düşmana karşı mevzilerini savunandır. 9. Kurnazlık ve gizlilik denilen kutsal sanat. Senin sayende görünmez olmayı, senin sayende duyulmaz olmayı öğrenip düşmanın kaderini elimizde tutuyoruz. 10. Düşmanın zayıf noktalarını hedef alırsanız, ilerlerken direnişle karşılaşmazsınız. Düşmandan çabuksanız, düşman takibinden rahatlıkla kurtulursunuz. 11. Düşman ister derin bir hendeyin ardında, isterse yüksek bir tepede mevzide bulunsun, çatışmaya girmek arzusundaysak, düşmanı bizim istediğimiz yere çekip, bizim koşullarımızda savaşmaya zorlamalıyız. 12. Savaşı arzulamadığımızdaysa, kampımızın izleri ortada olsa bile, bıraktığımız izlerle oynayarak düşmanı şaşırtabiliriz. 13. Düşmanın pozisyonunu öğrenip kendimizi düşmandan gizleyerek güçlerimizi dağıtmadan bir arada tutabiliriz. Bu arada düşmanı bölmeyi başarmak çok önemlidir. 14. Düşmanı parçalara bölerken kendi güçlerimizi bir arada tutarsak düşmanın ayrı ayrı birimlerinin karşısına tek güç halinde çıkabiliriz. 15. Böylece zayıflattığımız düşman kuvvetlerine üstün bir güçle saldırabilirsek düşmanlarımızı zora düşürebiliriz. 16. Düşmana saldırmayı arzuladığımız noktayı çok ustaca saklamalıyız. O zaman düşman pek çok olasılığı aynı anda göz önüne almak zorunda kalacak. Bu da güçlerini bir noktada birleştirmesine engel olacaktır. Karşımıza toplu bir düşman gücü yerine bölünmüş birimler çıkacaktır. 17. Böyle bir durumda düşman ön cephesini güçlendirmeye kalktığında, art cephesini, solunu kuvvetlendirmeye kalktığında sağını zayıflatacak. Her yöne destek sağlamaya çabaladığındaysa, her cenahı birden gücünü yitirecektir. 18. Olası çatışmalara her an hazır olma kaygısı düşman birimlerini zayıflatacak, düşmanı bu tür çabalara zorlamadaysa bize sayısal üstünlük sağlayacaktır. 19. Savaşılacak yer ve zamanı bilirsek kendimizi savaşa konsantre edebiliriz. 20. Ama yer ve zaman bilinemiyorsa sol cenah sağ cenaha, Artçılar öncülere yardım edemeyecektir. Hele bir de ordunun uç noktaları arasında büyük bir mesafe varsa bu problem daha da öldürücü durum alır. 21. Böyle bir durumda düşman kuvvetleri sayı olarak bizden üstün bile olsa sonunda zafer bizim olacaktır. 22. Düşman sayıca bizden üstünken bile düşmanı bizimle savaşmaktan caydırabiliriz. Bu da onun planlarını keşfetmeye, zafere yönelik stratejilerini önceden anlamaya bağlıdır. 23. Düşmanı kızıştırıp gücünü, hareket kabiliyetini anlayın. Saldırıya zorlayıp, kendisini ortaya çıkarmaya, kuvvetli ve zayıf noktalarını göstermeye zorlayın. 24. Düşman ordusuyla kendi ordunuzu dikkatle mukayese ederek hangi noktalarda sizden güçlü, hangi noktalarda sizden zayıf olduğunu keşfedin. 25. Taktik manevralar esnasındaki en büyük başarınız bu manevraları düşmandan saklamakta göstereceğiniz ustalıktır. Manevralarınızı sakladığınızda düşmanın casuslarından ve böylece düşmanın taktisyen beyinlerinden korunmuş olacaksınız. 26. Unutmayın, zafer sizin ne yaptığınızı anlayamayan düşmanın hatalı taktikleri sayesinde gelecektir. 27. Zafer esnasında uyguladığım taktikleri herkes görebilir. Ancak kimsenin göremediği zafer yolunu açan stratejilerimdir. 28. Size zafer kazandıran bir taktiği bir daha tekrarlamayın. Ancak metotlarınızı koşullara göre gerekli değişiklikleri yaparak sürdürebilirsiniz. 29. Askeri taktikler suyun akışına benzer. Bildiğiniz gibi su doğal olarak yükseklerden aşağılara akar. 30. Böylece savaşta uygulanacak etkili yol güçlüden uzakta durup zayıfa saldırmaktır. 31. Su nasıl toprağın eğimine göre akarsa Askerde zafer düşmanın durumuna göre akar. 32. Suyun nasıl sabit bir şekli yoksa, savaşta da sabit koşullar yoktur. 33. Taktiklerini düşmana göre değiştirebilmeyi beceren komutan zafere ulaşacaktır. 34. Beş element, su, ateş, ağaç, metal, toprak, her zaman kendi başlarına eşit derecede belirleyici olmaz. 4 mevsimin etkilerinin yanı sıra, Ayın metcezir etkileşimi, günlerin uzaması kısalması da bu beş elementi etkiler. Bölüm 7 Savaşta Manevra Sunsu der ki 1. Savaşta komutan emrini hükümdardan alır. 2. İyi bir komutan ordusunu toplayıp güçlerini konsantre ettiğinde askerde bulunan değişik nitelikleri bir potada birleştirip dengelemelidir. 3. Bundan sonra taktik manevra gelir. Taktik manevra en zor iştir. İnsanların içindeki kötülük tohumlarını doğruluğa, talihsizliği kazanma hırsına dönüştürmek dünyanın en zor işidir. 4. Savaşın en önemli sanatlarından biri olan aldatmaca, taktik manevra yeteneğiyle doğru orantılıdır. Düşman sizi karşısında beklerken uzun dolambaçlı yolları takip ederek, düşmanın arkasına geçip, düşmanı beklemediği anda vurarak amaca ulaşmak, taktik manevralardan başka bir silahla yapılamaz. 5. Manevrayı disiplinli bir orduyla yapmak avantajlı, disiplinsiz kalabalık bir sürüyle yapmak tehlikelidir. 6. Avantajlı konuma geçebilmek için ordunuzun tam teçhizatlı hale gelmesini beklerseniz çoğunlukla çok geç kalmış olursunuz. Öte yandan aynı amaçla bir birliği uçarcasına sevk etmekte birliğin malzeme ve ekipmanından ayrı kalmasına neden olur. 7. Avantajı ele geçirmek uğruna ordunuza emir verip tam teçhizatla gece gündüz durmaksızın, kilometrelerce sürecek uzun, yorucu yürüyüşlere zorlarsanız, komutanlarınızla öncü birliklerinizin düşman eline geçmesini izlemekten başka bir avantaj kazanamazsınız. 8. Ordunuzun güçlü birimleri hızla ilerlerken ağır birlikler geride kalacak. Böylece birlikleriniz düşmana ulaştığında Yorgun ve ancak onda bir gücünde olacaktır. 9. Düşmanı şaşırtmak amacıyla 50 milyon yol yapacak olursanız hem öncü birliklerinizin liderini yitirecek hem de ancak yarı güçle savaş meydanına varacaksınız. 10. Aynı amaçla 30 kilometre yol yaparsanız ordunuzun 3'te 2'si varacaktır. 11. Malzeme, silah, mühimmat ve ekipmanını yitirmiş bir ordunun kendisinin yetik bir ordu olduğunu söyleyebiliriz. 12. Sahip olduğu olanakları bilmediğimiz dost güçlerle işbirliği yapamayız. 13. Önceden uçurumlarını, bataklıklarını, dağlarını, ormanlarını, tuzaklarını bilmediğimiz topraklardan bir orduyu geçirmek akıl işi değildir. 14. Yöresel kılavuzlar kullanmadan doğanın olanaklarını avantaja çeviremeyiz. 15. Savaşta duygularını, hareketlerini, amacını düşmandan gizle, kazanırsın. 16. Birliklerini birleştirme ya da bölme kararını sana çevre koşulları verdirtecektir. 17. Rüzgar gibi hızlı, orman gibi yoğun ol. 18. Saldırı ve yağmada ateş, düşmana direnişte yalçın dağ ol. 19. Planlarınız gecenin karanlığı gibi görülmez olsun. Saldırınızsa gök gürültüsü gibi insin. 20. Yağmalamada ganimeti askerleriniz arasında bölüştürün. Yeni yerleri fethettiğinizde de askerlerinizin faydalanacağı imkanlar yaratın. 21. Harekete geçmeden düşün, tasarla. 22. Aldatmaca sanatını en iyi bilen zafere ulaşacaktır. Bu da manevra sanatıdır. 23. Ordu yönetim kitabı der ki, ''Savaş alanında söylenen söz fazla ileri gitmez. Davul ve gonglar bu yüzden gereklidir. Cisimlerde kolay kolay görülemez.'' Bayrak ve flamalarda da bu yüzden gerekir. 24. Bayrak, flama, boru ve gonglar askerlerimizin kulaklarını, gözlerini bir nokta üzerinde yoğunlaştırabilmenin, askeri bir bütün haline getirmenin araçlarıdır. 25. Bu şekilde tek gövde haline gelmiş bir ordunun karşısında ilerlemek en büyük cesareti bile aşar. Gerilemekse olanaksızlaşır. Büyük kitleleri yönetme sanatı işte budur. 26. Gece savaşında ateş ve davul işaretlerini, gündüz savaşlarındaysa bayrak ve flama işaretlerini ordunuzun gözünü kulağını etkilemekte kullanın. 27. Ordu ruhunu komutan aklını yitirebilir. 28. Ordunun ruhu sabah keskindir. Öğleyin bayrak sallanmaya başlar. Akşamsa aklı kampa dönmektedir. 29. Akıllı bir komutan bu nedenle askerini düşmanın ruhunun keskin olduğu zaman değil, Yorgun olduğu, geri dönme beklentisine girdiği zaman saldırtır. Buna ruh okuma sanatı denir. 30. Disiplin ve sükunetle düşmandaki düzensizliği, kargaşayı beklemek, inisiyatif kullanma sanatıdır. 31. Düşman henüz uzaktayken hedefe yakın olmak, düşman zorluklarla uğraşıp dururken rahat rahat bekleyebilmek, düşman açlıkla mücadele ederken karnı tok olabilmek. Buna güç tasarruf sanatı denir. 32. Bayrak ve flamaları düzenli, sakin, güvenli gözüken bir orduya saldırmaktan kaçınmak koşulları değerlendirme sanatıdır. 33. Tepede mevzilenmiş ya da tepe aşağı saldırıya geçmiş düşmana karşı ilerlemek askeri kurallara aykırıdır. 34. Savaşmayı bilen düşmanı takip etme, savaşma arzusu kuvvetli düşmana saldırma. 35. Düşmanın gösterdiği yemi kapma, evine dönen orduya sataşma. 36. Düşman ordusunu kuşattığında bir açık nokta bırak. Bunalmış düşmanı çok zorlama. 37. Buna savaş sanatı denir. Bölüm 8. Taktik Değiştirme Sunsu der ki 1. Savaşta komutan emrini hükümdardan alır. Ordusunu toplar, güçlerini bir araya getirir. 2. Zor koşullar altındaki yerlerde kamp yapma. Yüksek yolların birleştiği yollarda müttefiklerinle işbirliği yap. Tehlikeli pozisyonlar olan ücra yerlerde oyalanma. Kuşatma altında strateji değiştir. Ümitsiz koşullarda savaş. 3- Girilmemesi gereken yollar, saldırılmaması gereken ordular, kuşatılması gereken kentler, zorlanmaması gereken mevziler, dinlenmemesi gereken hükümdar emirleri vardır. 4- Taktik değişikliklerin avantajlarını tam olarak anlayan komutan, birliklerini nasıl yöneteceğini iyi bilir. 5. Bunları anlayamayan komutansa, içerisinde bulunduğu ülkenin koşullarını tam olarak bilse bile, bilgisini pratik avantaja çeviremez. 6. Savaş sanatının plan değiştirme dersinde tecrübeye sahip olmayan savaş öğrencisi, 5 avantaja sahip olsa bile, adamlarını en iyi şekilde kullanamayacaktır. 7. Akıllı liderin planlarında avantaj ve dezavantaj beklentileri bir potada eriyecektir. 8. Bu sayede avantaj beklentilerimiz zorunlu olarak değiştiğinde ana plana dönüp amacımıza ulaşabiliriz. 9. Öte yandan zorlukların ortasında bile karşımıza çıkması olası bir avantajı yakalamaya, kendimizi felaketlerden korumaya hazır olmalıyız. 10. Düşman komutanlarını başlarına çeşitli dertler yaratarak sürekli meşgul et, cazip yemlerin peşine boşuna düşürterek zorla sayılarını azalt. 11. Savaş sanatı bize düşmanın üzerimize gelmemesini ummaktansa, düşmanı karşılamaya hazırlıklı olmamızı, düşmanın bize saldırmamasını dilemektense, bizim pozisyonlarımızın düşmanın saldırısını imkansızlaştırmasını öğretir. 12. Bir komutanın yapacağı beş hata felaket getirebilir. Dikkatsiz cesaret yok olmaya götürür. Korkaklık düşmana esir düşmeye götürür. Acelecilik hakaretlerle kışkırtılabilir. Şeref düşkünlüğü utanmaya götürür. Adamlarına aşırı düşkünlük, endişe ve tereddüte götürür. 13. Bu beş hata bir komutanın savaş alanında işleyebileceği beş savaş günahıdır. 14. Bir ordu yenildiğinde, lideri katledildiğinde neden mutlaka bu beş günahtadır? Bunları önemseyin. Bölüm 9 Ordunun ilerlemesi. Sunsu der ki 1. Şimdi meselemiz ordunun kamp kurmasında. Gözünüz düşman işaretlerinde olsun. Dağları çabuk geçip vadilere yakın yerleri tercih edin. 2. Dağ Savaşı Kampı yüksek noktalarda güneşi karşınıza alarak kurun. Savaşmak için tepelere tırmanmayın. 3- Nehir Savaşı Ordunuz nehri geçtiğinde olabildiğince kısa zamanda nehirden uzaklaşın. 4- İlerlemekte olan düşman nehir geçiyorsa, nehrin ortasında karşılamak üzere saldırmayın. En iyi an, düşmanın yarısının geçtiği, yarısının hala su içinde olduğu andır. 5- Saldırı hususunda ne kadar sabırsız olursanız olun, sakın nehri geçmek üzere nehrin kenarında durmakta olan düşmana saldırmayın. 6. Uzun mesafeli silahlarınızı güneşe bakar şekilde düşmandan yüksek araziye yerleştirin. Düşmana nehir yukarı saldırmayın. 7. Bataklık Savaşı Bataklıkları geçerken amacınız en kısa zamanda bataklıktan çıkmak olsun. 8. Bataklıkta savaşmak zorunda kalırsanız unutmayın ki, Elinizde su ve otunuz vardır. Arkanızı ağaçlara verip savaşın. 9. Düz alan savaşı. Düz alanda sağınızı ve ardınızı tepelere verip düşmanı önünüze alın. 10. Bu savaş bilgileri, Sarı İmparatorun pek çok düşmanını yenmekte kullandığı stratejinin temel bilgileridir. 11. Tüm ordular yüksek yerleri alçak zeminlere, Aydınlık alanları karanlık yerlere tercih ederler. 12. Askerlerinize özen gösteriyor. Kamp yerlerini kuru arazide kuruyorsanız, askerlerinizi salgın hastalıklardan korumuş olursunuz. Sağlıklı bir ordu zafere daha yakındır. 13. Bir tepeye ya da nehir yamacına geldiğinizde, eğimi sağ ardınıza, güneşi karşınıza alarak yerleşin. Böylece hem askerlerinizi korumuş hem de pozisyonunuzun doğal avantajlarından Maksimum faydalanmış olacaksınız. 14. Tepelere sağanak yağmurlar indiğinde geçmeyi tasarladığınız nehir kabarmış, köpürmüş olabilir. Bu durumda en iyisi beklemektir. 15. Dik uçurumların, sel yamaçlarının, derin çukurların, saklı vadilerin, sık çalılıkların, bataklıkların, büyük yarıkların bulunduğu bölgelerden olabildiğince çabuk çıkın. Böyle yerlerden zorda kalmadıkça uzakta kalın. 16. Siz bu tür yerlerden uzakta kalmaya dikkat ederken, düşmanı buralara sürüklemeye, düşmana saldırıya geçtiğinizde de düşmanın ardında bu tür alanların olmasına özen gösterin. 17. Kampınızın çevresinde tepeler, yüksek otlarla örtülü göletler, kamış tarlaları ya da çalılıklarla kaplı koruluklar varsa bu alanları adam kontrol edin. Bu tür alanlar... Pusu kurmak isteyen düşman baskıncılarının ve casuslarının en çok tercih ettikleri yerlerdir. 18. Düşman size yakınlaşmasına rağmen hala sakinse, bulunduğu pozisyonun doğal gücüne inanıyor demektir. 19. Düşman sakin durmakla birlikte sizi kışkırtıyorsa, sizin üzerinize gelmenizi istiyor demektir. 20. Düşmanın kamp yerine ulaşımı kolay gözüküyorsa, Mutlaka size bir yem gösteriyordur. 21. Ormandaki ağaçlar arasındaki bir hareketlenme düşmanın ilerlediğinin simgesidir. Sık otlaklarda gözükecek perdelemeler düşmanın sizi şüphelendirmeye çalıştığı anlamındadır. 22. Aniden yükselen kuşlar bir pusunun belirtisidir. Ürkmüş hayvanlar ani bir baskının habercisidir. 23. 23. Ufukta gözükecek yüksek toz bulutları savaş arabalarının ilerlemekte olduğunu gösterir. Toz bulutları alçak ama geniş bir alana dağılmışsa piyadeler yaklaşmaktadır. Toz bulutları ufak ufak ve çeşitli yönlere dağılmaktaysa düşman birlikleri ateş için odun toplamaktadır. İleri geri hareket eden küçük toz bulutları da düşmanın kamp yapmakta olduğunu belirtir. 24. Sakin sesle verilen komutlar Yoğunlaşan hazırlıklar düşmanın saldırıya geçeceğini, sert komutlar, saldırı gösterileri ise düşmanın geri çekileceğinin işaretleridir. 25. Hafif savaş arabaları öne gelir de yanlara hareket ederse bu düşmanın savaş düzenine geçmekte olduğunun belirtisidir. 26. Belirdim bir anlaşmayla birlikte gelmeyen barış önerileri tuzak belirtisidir. 27. Düşman birlikleri arasında koşuşturma artar. Askerler bölük bölük toplanırlarsa kritik an gelmiştir. 28. Bazı birlikler ilerlerken bazıları geri çekiliyorsa bu yemdir. 29. Askerler mızraklarına yaslanıyorsa acıkmışlardır. 30. Su getirmeye giden askerlerin ilk işi su içmek olmuşsa ordu susuz kalmıştır. 31. Düşman kazanabileceği avantajlı bir pozisyon gördüğü halde hareket etmiyorsa... Askerler tükenmiştir. 32. Kuşların konduğu yerlerde düşman yoktur. Gece gürültü yapan düşmanın sinirleri bozuktur. 33. Kampta kargaşa varsa komutanın otoritesi zayıftır. Bayraklar, flamalar aşağı yukarı hareket ediyorsa askerin içine fitne düşmüştür. Subaylar kızgınsa asker yorgundur. 34. Düşman atlarını buğdayla beslemeye, öküzlerini kesip yemeye başlarsa, yemek kazanlarını ateşe koymuyorsa, çadırlarına dönmeyeceklerini, ölene kadar savaşmaya hazır olduklarını anlamalıyız. 35. Küçük gruplar halinde fısıldaşan ya da alçak sesle konuşan asker gruplarının oluşması asker arasında muhalefetin varlığını gösterir. 36. Çok fazla ödül, düşmanın kaynaklarının tükendiğini, çok fazla ceza ise aşırı sıkıntı koşullarının varlığını belirtir. 37. Coşkuyla savaşa girişip düşmanın gücünü görünce korkuya kapılmak haber almanın zaafını gösterir. 38. Gelen elçiler bize kompliman yapıyorsa düşman ateşkes istemektedir. 39. Düşman birlikleri kızgınlıkla ilerler, karşımızda dikilir ama çatışmaya girmeye ya da geri dönmeye kalkmazsa bu durumda son derece uyanık ve tedbirli olmamız gerekir. 40. Birliklerimiz gücü düşmanla hemen hemen eşitse, düşman genellikle doğrudan saldırmaz. Bu durumda yapmamız gereken şey, güçlerimizi toplamak, düşmanı yakından takip ederken takviye sağlamaya çalışmaktır. 41. Düşmanı hor görüp planlamayı ihmal eden, düşmana esir düşmeye mahkumdur. 42. Komutanına güven duymayan askere ceza verildiğinde asker komutanına itaatkar olmayacaktır. İtaatsiz askerse asla zafer kazanamaz. Komutanına inanan askere ceza uygulanmazsa asker komutanına güvenini yitireceğinden yine başarısız olacaktır. 43. Bu nedenle askerin komutanına inanmasını sağlamak için ayrım göstermeden bir yandan adil davranıp diğer yandan çelik gibi disiplin altında tutmalıyız. Bu zafere giden en kesin yoldur. 44. Eğitimde askere, emre itaat alışkanlığı verilmişse ordu disiplinlidir. Aksi halde disiplin yoktur. Disiplin zaferin anahtarıdır. 45. Şayet bir komutan hem adamlarına güvendiğini gösterip, hem de emirlerine kesin itaat ediyorsa kazanç iki yönlü olur. Bölüm 10. Arazi Faktörü sun der ki 1- 6 çeşit arazi vardır. Düzgün, karışık, ihmal edilecek, dar geçitler, uçurumlu tepeler, düşmandan uzak pozisyonlar. 2- Her iki tarafında rahatlıkla girebileceği arazilere düzgün arazi denilir. 3- Bu tür araziye düşmandan önce gelmeye, arazinin yüksek, güneşli bölgelerini tutmaya özen gösterin. Malzemelerinizi dikkatle koruyun. O zaman savaşa avantajla başlarsınız. 4. Terk edilmesi kolay olmakla birlikte yeniden ele geçirilmesi zor olan araziye karışık arazi denir. 5. Bu tür bir araziden hazırlıksız düşmana saldırıp yenebilirsiniz. Ama düşman sizi hazırlanmış bekliyorsa ve düşmanı yenemezseniz bu araziye dönüşünüz olanaksız olacak, sizin için felaketler birbirini takip edecektir. 6. Arazinin konumu her iki tarafında ilk adımda ele geçiremeyeceği türdense bu tür arazilere ihmal edilecek arazi denir. 7. Böyle bir arazide düşman bize cazip bir yem verse bile ilerlemektense gerileyerek düşmanı üzerinize gelmeye kışkırtmak gerekir. Düşman ordusunun bir kısmı üzerimize geldiğinde saldırı avantajı bizde olacaktır. 8. Dar geçitlere gelince ilk ele geçiren sizseniz kuvvetlerinizi dikkatle yerleştirip Düşmanın gelmesini bekleyin. 9- Düşman ordusu sizin dar bir geçiti ele geçirmenize engel olduğunda dar geçitin düşmanca korunuş tarzını inceleyin. İyi korunuyorsa üzerine gitmeyin. 10- Uçurumlu tepeleri ilk siz ele geçirmişseniz yüksek ve güneşli noktalara yerleşip düşmanı bekleyin. 11- Düşman sizden önce davranıp yerleşmişse üzerine gitmeyin. Düşmanı geri çekiliyor gibi yaparak yerinden çıkarmayı deneyin. 12. Düşmanla aranızda oldukça büyük bir mesafe varsa ve her ikinizin de güçleri birbirine yakınsa savaşa girmek kolay olmayacağı gibi savaşın sonucu da her zaman lehinize olmayabilir. 13. Bu altı prensip, arazi faktörünün ana prensipleridir. Sorumluluk sahibi bir komutan bu prensipleri dikkatle incelemelidir. 14. Ordunun başına doğal nedenlerin dışında daha çok komutanın hatalarından kaynaklanacak altı bela gelebilir. Bunlar geri çekilme, başkaldırma, çöküş, harabe olmak, kargaşa, bozgun. 15. Diğer koşullar aynı kalmakla birlikte şayet bir birliğin karşısına kendisinin 10 misli bir düşman çıkarsa bu birliğin tek şansı kalır. Geri çekilme. 16. Askerler çok güçlü, ancak subayları zayıfsa sonuç baş kaldırmadır. Subaylar güçlü asker zayıfsa sonuç çöküştür. 17. Üç subaylarının kızgınlıkla amirlerine baş kaldırıp başkomutanın emrini beklemeden kendi başlarına düşmanla savaşa kalkmalarının sonucu harab olmaktır. 18. Bir komutan zayıf, otoritesini yitirmiş, verdiği emirler açık, belirgin olmayıp sürekli değişiyorsa. Emrindeki subaylar da askerler de belirli görevlere sahip değil ve üstüne üstlük ordu katmanları düzensiz rastgele kurulmuşsa bu duruma tek ad verilebilir. Kargaşa. 19. Bir komutan düşmanın gerçek gücünü sezemez de kendi zayıf birliğini kendinden güçlü düşmana saldırtır ya da seçme birliklerini güçlü düşmanı karşısında ordunun ön saflarına yerleştirmeyi ihmal ederse bunun tek sonucu olabilir bozgun. 20. Sorumluluk sahibi her komutanın yenilgiye düşmemek için dikkat etmesi gereken altı yol vardır. 21. Arazinin doğal koşulları bir askerin en önemli müttefikidir. Ancak bunun yanı sıra düşmanın gücünü sezme yeteneği, zafere giden güçlerin kontrolü, zorlukları, tehlikeleri, mesafeleri görme kapasitesi bir komutanın test sorularıdır. 22. Bu hususları bilip savaş sırasında kullanan komutan savaşı kazanır. Bunları bilmeyen ya da kullanamayan komutan kaybetmeye mahkumdur. 23. Savaşın sonucunun zafer olacağı kesinse, başınızdaki hükümdar istemese bile savaşın. Ama savaşın zaferle sonuçlanmayacağını görüyorsanız, hükümdar yalvarsa bile savaşmayın. 24. Düşmana karşı savaşı kazanınca kavuşacağı şan, şeref ve şöhreti düşünmeden savaşan, gereğinde üstün düşman karşısında geri çekilmesini bilen, Tek amacı ülkesini korumak olan komutanlar ülkelerinin mücevheridir. 25. Askerlerinize öz çocuklarınız gibi bakın. Size en derin vadilere kadar takip edeceklerdir. Onlara yetişkin oğullarınız gibi bakın. Yanınızda ölmeyi her şeyi tercih edeceklerdir. 26. Ancak askerinize düşkün olduğunuz halde otorite kullanamıyorsanız, yumuşak kalpli olduğunuz halde emirlerinizi dinletemiyorsanız, Askerleriniz arasında kargaşa hüküm sürüyorsa, askerleriniz yaramaz çocuklara dönmüştür. Hiçbir işe yaramazlar. 27. Askerlerimizin savaşa hazır olduğunu bilmemize rağmen, düşmanın savaşa hazır olmadığının farkında değilsek, zafere giden yolun ancak yarısındayız demektir. 28. Düşmanın savaşa hazır olmadığını bilmekle birlikte, kendi askerlerimizin savaşa henüz hazır olmadığı gerçeğini göremiyorsak, Zafer'e giden yolun henüz yarısındayız demektir. 29. Düşmanın savaşa hazırlıklı olduğunu, kendi askerimizin savaşa hazır olduğunu bilmemize rağmen üzerinde bulunduğumuz doğal koşulların savaşmaya uygun olmadığını göremiyorsak zafer'e giden yolun yine yarısındayız demektir. 30. Deneyimli asker harekete geçtiğinde asla şaşırmaz, birliğini asla kaybetmez. 31. Sonuç olarak Savaş sanatının ünlü bir değişinden bahsedelim. Düşmanı bildiğiniz kadar kendinizi de biliyorsanız, zafer konusunda şüpheniz olmasın. Bunun yanında, cenneti biliyor, dünyayı tanıyorsanız, zaferiniz kesin olacaktır. Bölüm 11 Arazide 9 Konum Sunzu der ki 1. Savaş sanatı 9 tip arazi tanımlar. Karışık, yakın, ihtilaflı, açık... Anahtar, ciddi, zor, kuşatılmış ve ümitsiz arazi. 2- Savaş kendi ülkemizde yapılıyorsa bu arazi türüne karışık arazi denir. 3- Düşman arazisine girmemize rağmen henüz kendi sınırlarımızın yakınındaysak bu tür araziye yakın arazi denir. 4- Sahip olunması her iki tarafa da büyük avantaj sağlayan araziye ihtilaflı arazi denir. 5- her iki tarafında kolaylıkla girip çıkabildiği araziye açık arazi denir. 6- Üç krallığın arazilerinin birleşme noktasında yer alan arazilere anahtar arazi denir. Bu tür arazilere sahip olan krallık, imparatorluğun da büyük kısmına sahip olur. 7- Bir ordu düşman ülkesinin bağrına girmiş olmasına karşın ardında kuvvetli düşman kaleleri bulunmaktaysa bulunduğu arazi konumu ciddi arazi olarak adlandırılır. 8. Geçilmesi zor olan dağlık ormanlar, çalılık yamaçlar, bataklıklarla kaplı arazilere zor arazi denir. 9. Dar vadilerden geçilerek ulaşılabilen, içinden daracık keçi yollarıyla çıkılabilen arazilere kuşatılmış arazi denir. Bu tür alanlarda zayıf bir birlik koca bir orduyla başa çıkabilir. 10. Sadece gecikmeden savaşmamız halinde içinden sağa çıkabileceğimiz araziye ümitsiz arazi denir. 11. Karışık arazide savaşma, yakın arazide durma, ihtilaflı arazide saldırma. 12. Açık arazide düşmanın yolunu kapatma, anahtar arazide müttefiklerinle işbirliği yap. 13. Ciddi arazide düşmanı yağmala, zor arazide yoluna dikkatle devam et. 14. Kuşatılmış arazide stratejini gözden geçir, ümitsiz arazide savaş. 15. Eskinin deneyimli komutanları düşmanın öncüleriyle artçıları arasındaki ahengi bozmanın ustaları olmuşlardı. Böylece ordu kararga karargahlarının kendilerine bağlı birliklerle olan işbirliğini bozmanın yanı sıra yedek güçlerin zor durma düşen birliklerin imdadına yetişmesine engel oluyor. Komutanların subaylarına verdiği komutların birliklere ulaşmasını da durduruyorlardı. 16. Düşman kuvvetleri bir araya geldiğinde bile aralarında düzensizlik yaratmasını biliyorlardı. 17. Kendilerine avantaj sağlayacağını gördükleri zaman ilerliyorlar, görmediklerinde hareketsiz bekliyorlardı. 18. Düzgün bir şekilde saldırı için ilerlemekte olan kuvvetli bir düşman karşısında ne yapardınız diye sorulduğunda düşman için çok önemli olan bir şeyi elime geçirmeye çalışır, sonra da düşmanın aman dilemesini beklerdim diye cevap verirlerdi. 19. Savaşta sürat, ana silahtır. Düşmanın hazır olmadığı anı kollayın. Beklenmedik yollardan geçip, korunması ihmal edilmiş noktalardan vurun. 20. Düşman topraklarını işgal etmekte olan bir ordunun prensipleri şunlardır. Düşmanın içine ne kadar girerseniz, askerleriniz arasındaki dayanışma o kadar artar. Düşmanı askerleriniz arasındaki dayanışma yok eder. 21. Zengin ülkelere girdiğinde ordunu besleyebileceğin akınlar düzenle. 22. Adamlarının durumundan emin ol. Ücretlerinden aşırı kesinti yapma. Enerjini, gücünü yoğunlaştır. Ordunu sürekli hareket halinde tut. Değişik harekat planları geliştir. 23. Askerlerini kaçışın olanaksız olduğu noktalara sür ki ölesiye savaşsınlar. Ölümle karşı karşıya olan bir askerin beceremeyeceği iş yoktur. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan askerler de, subaylar da güçlerinin zirvesine çıkarlar. 24. Çıkış yolları kapalı, kaçma olanağı kalmayan askerler korku duygusunu yitirirler. Direnme güçleri sonsuzlaşır. Hele bir de yabancı topraklardaysa inatçı bir cephe oluştururlar. Yardım gelmesi de zor gözüküyorsa sıkı bir mücadele verirler. 25. Böyle bir durumda askerleriniz emir beklemeye bile görmeden kulakları girişte olur. Verdiğiniz her emir anında yerine getirilir. Sınırsız sadakat gösterirler. Her konuda sonsuz güvenebileceğiniz askerlere dönüşürler. 26. Asker arasındaki batıl itikatları, kehanetleri durdur. O zaman ölümden başka korku kalmaz. 27. Askerlerimiz paraya çok önem vermiyorlarsa, bu zengin olmak istememelerinden değildir. Ömürleri çok uzun olmuyorsa, bu da kesinlikle ölmek istemelerinden değildir. 28. Askerlerinize savaş emri verdiğinizde içlerinde hüngür hüngür ağlayanlar, zırhlarını gözyaşlarıyla yıkayanlar çıkabilir. Ancak savaşa girdiklerinde her birisinin bir kahraman olacağından şüpheniz olmasın. 29. Usta savaş taktisiyeni çıngıraklı yılana benzer. Kafasına saldırırsan kuyruğundaki zehirle saldırır. Kuyruğuna saldırırsan dişlerini geçirir. Gövdesine saldırırsan hem dişleriyle hem de kuyruğuyla saldırır. 30. Bana bir ordu çıngıraklı yılana benzeyebilir mi? diye soracak olursanız cevabım evettir. Aralarında anlaşmazlık olan Komutan Wu ile Komutan Yuehi'nin askerleri aynı teknede nehri geçerken bir fırtınaya yakalanacak olurlarsa sol elin sağ ele yardımı gibi bir araya geleceklerdir. 31. Savaşta zafer için atlarımızın koşumlarına, savaş araçlarımızın topraktaki izlerine güven yeterli değildir. 32. Savaşta bir ordunun yönetim prensibi, asker için yüksek bir cesaret seviyesi belirlemek ve her askerin bu seviyeye ulaşmasını sağlamaktır. 33. Güçlülükle zayıflığın aynı anda nasıl en iyi kullanılacağı sorusunun cevabı arazi pozisyonlarındaki seçimlerdedir. 34. İşinin ehli komutan ordusunu sanki bir kişiyi yönetir gibi elinden tutarak yöneten komutandır. 35. Çok konuşmayarak, gizliliği güven altına almak, dimdik durup, adaletli olarak disiplini sağlamak komutanın görevidir. 36. Subaylarının, askerlerinin kafasını gerektiğinde yanlış rapor ve olaylarla karıştırıp her şeyi sorgulamalarını engellemesini de bilmelidir. 37. Savaş düzenlerini, planlarını değiştirerek, Düşmanının kendi ordusu hakkında sağlıklı bilgi edilmesini önlemeli. Kamp yerini değiştirip, dolaylı, karışık yolları tercih ederek düşmandan esas amacını saklamayı başarmalıdır. 38. Ordu komutanı en kritik anda yüksek bir yere tırmanıp altındaki merdiveni atmasını bilmelidir. Elini göstermeden ordusunu düşman içine başka türlü süremez. 39. Gemilerini yakar, yiyecek kazanlarını kırar ordusunu koyun sürüsü gibi bir o tarafa bir bu tarafa yönelterek yönünün anlaşılmasına olanak yaratmaz. 40. Düşmanı kendi planına uygun bir noktaya sürerek tehlikeye düşmesini sağlamak komutanın en önemli görevlerindendir. 41. 9 arazi türünün her birine göre alınacak önlemler, saldırıya veya savunmaya yönelik taktiklerle insan doğasının ana kanunlarını mutlaka özenle çalışmalıdır. 42. Düşman arazisinde ilerlerken genel prensip ne kadar ileri gidilirse askerin o kadar dayanışma göstereceği prensibidir. Sınır yakınlarındaysa tam tersine kargaşa daha olasıdır. 43. Kendi ülkeni ardında bırakıp komşu araziye girdiğinde kritik arazisindesin demektir. Dört yönde iletişim kurulabiliyorsa birleşen yolların bulunduğu anahtar arazidesin. 44. Bir ülkenin içlerine girdiğinde ciddi arazidesin. Düşman arazisinde fazla ilerlemediğinde bulunduğun arazi yakın arazidir. 45. Düşmanın sağlam kaleleri gerinde kalmış, önünde ise dar geçitler bulunmaktaysa bu araziye kuşatılmış arazi denir. Çıkış olanağı yoksa bu araziye ümitsiz arazi denir. 46. Bu durumda dağınık arazide adamlarıma amaç birliği aşılardım. Yakın arazide ise Tüm birliklerimin arasında yakın temas olmasına bakarım. 47. İhtilaflı arazide artçı birliklerime dikkat eder, hızlandırırım. 48. Açık arazide dikkatimi savunma üzerinde yoğunlaştırırdım. Birleşen yolların bulunduğu anahtar arazide müttefiklerimle işbirliği ararım. 49. Ciddi arazide malzeme ikmalini güvence altına almaya çalışırdım. Zor arazide ise Dikkatimi ordumu durmaksızın ilerletmeye verirdim. 50. Kuşatılmış arazide ordumun geri çekilme yollarını kapatırdım. Ümitsiz arazide askerlerime hayatlarının kurtulmasının ümitsiz olduğunu söylerdim. 51. Bunun nedeni düşman tarafından kuşatıldığını, yardım gelmesinin olanaksız olduğunu bilen askerde olağanüstü, inatçı bir direniş gücü, sınırsız bir savaşma isteğinin ortaya çıkacağını, askerlerimin tehlike altında her emri yerine getireceğini bilmemdir. 52. Durumunu bilmediğimiz komşu prenslerle işbirliği yapamayız. Önceden uçurumlarını, bataklıklarını, dağlarını, ormanlarını, tuzaklarını bilmediğimiz topraklardan bir orduyu geçirmek akıl işi değildir. Yöreyi bilen kılavuzlardan yararlanmadıkça doğanın sağladığı avantajları kullanamayız. 53. Savaşçı bir prens aşağıdaki 4-5 prensibi göz ardı edemez. 54. Savaşçı bir prens güçlü bir ülkeye saldırdığında komutanlıktaki ustalığını düşman kuvvetlerinin birleşmesini engellemekteki başarısıyla gösterir. Kendisini düşmana olduğundan güçlü gösterip düşmanın olası müttefiklerini karşısına çıkmaktan caydırır. 55. Diğer ülkelerle işbirliği yapmaktan ya da onlardan yardım istemektense kendi gizli planlarını uygulayarak düşmanlarının başını döndürür korkudur. Bunu başardığında, düşman kentlerini fazla zorlanmadan ele geçirir. Düşman krallıklarını sona erdirir. 56. Askerlerine kural dışı ödüller ver. Önceki planların dışında da emirler buyur. Bunlara hakkıyla yaptığında, ordunu tıpkı tek kişilik bir birimmiş gibi yönettiğini göreceksin. 57. Askerlerine planı değil görevi söyle. Sonucu parlaksa göster. Durum sıkıntılıysa sakın bir şey söyleme. 58. Ordunu ölüm tehlikesine zorluklara sür. Zaferle dönecektir. 59. İnsan doğası gereği zora düşmedikçe yeteneklerini sonuna kadar kullanmaz. 60. Savaşta zafer, kendi konumunu düşman hedeflerine göre ayarlamakla gelir. 61. Düşman saflarının ardına inatla sarkmak, sonunda düşman komutanını öldürme başarısını getirecektir. 62. Buna ince hesapla, kazanmak denir. 63. Komutayı ele aldığında cephedeki ön yolları kapat. Resmi kayıtları yok et. Elçilerin geçişini engelle. 64. Savaş konseyinde kararlı ol. Durum kontrolünü eline al. 65. Düşmanın açık bıraktığı kapıdan içeri dal. 66. Düşmanın kutsal varlıklarını ele geçirerek düşmanı zorla. Düşman birliklerinin ilerleme zamanlamasını öğrenmenin bir yolunu bul. 67. Güçlerini hazırlamadan bitirici savaşa girme. 68. Düşmanın açığını buluncaya kadar yeni gelin gibi çekingen ol. Açığı bulduğun an yaban tavşanı gibi fırla. Düşman için artık çok geçtir. Bölüm 12. Ateşle saldırı. Sunzu der ki 1. Ateşle saldırının beş yolu vardır. Birincisi, askerleri kamp anında yakmaktır. İkincisi, malzeme depolarını yakmaktır. Üçüncüsü, malzeme taşıyan araçları yakmak. Dördüncüsü ise, düşmanın silah-mühimmat depolarını yakmaktır. Beşinci yolda, düşman birliklerinin arasına ateş atmaktır. 2- Saldırıya geçmenin en önemli koşulu ateş olanaklarına sahip olmaktır. Gerekli malzeme her an hazır tutulmalıdır. 3- Ateşle saldırının mevsimi yangın başlatmanın özel günleri vardır. 4- Uygun mevsim havanın kuru olduğu aylar olup, özel günler rüzgarın yükseldiği günlerdir. 5- Ateşle saldırı esnasında 5 olasılığa hazır olunmalıdır. 6- Ateş düşman kampına yaklaştığında gecikmeden düşmana saldırır. 7. Ateş düşmana yaklaştığı halde düşman askerleri hala sessizse bekle. Saldırma. 8. Alevler yeterli yüksekliğe ulaştığında saldırmak için koşullar uygunsa saldır. Yoksa olduğun yerde kal. 9. Dışarıdan ateşle saldırı olanaksızsa kampın içinde kendi kendine yangın çıkmasını bekleme. Uygun zamanı bekleyip saldır. 10. Yangını başlattığında rüzgarın ardında kal. Rüzgara karşı saldırma. 11. Gündüz çıkan rüzgar uzun sürelidir. Gece esintileri ise çabuk diner. 12. Her orduda ateşle ilgili bu 5 olasılık çok iyi bilinmeli. Yıldızların hareketi izlenmeli, ateşle saldırı, özel günleri takip edilmelidir. 13. Ateşi saldırı aracı olarak kullanmak zeka belirtisidir. Suyu saldırı aracı olarak kullanmaksa güç göstergesidir. 14. Suyla düşman durdurulabilir ama tüm olanakları elinden alınamaz. 15. Girişimcilik ruhunu kullanmaksızın düşmana saldırıp savaşı kazanmaya çalışan komutan şanssız komutandır. Çünkü sonuç zaman ve kaynak kaybından öte değildir. 16. Bilge komutan planlarını önceden hazırlar. Usta komutan kaynaklarını değerlendirir. 17. Avantaj görmedikçe hareket etme. Kazanacak bir şey olmadıkça ordularını kullanma. Bulunduğun pozisyon kritik olmadıkça savaşma. 18. Hiçbir hükümdar ordularını kendi öfkesi için savaşa sokmamalı. Hiçbir komutan kendi hırsı için savaşa kalkmamalı. 19. Size bir avantaj sağlayacaksa ilerleyin. Yoksa yerinizde kalın. 20. Zamanla öfke mutluluğa, sinirlenme memnuniyete dönüşebilir. 21. Ancak yok edilen bir krallık asla yeniden kurulamaz. Ölüler canlanamaz. 22. Bu nedenle bilge hükümdar dikkatli, iyi komutan tedbirli olmalıdır. Bir ülkeyi barış içinde yönetmenin, orduyu güçlü tutmanın yolu budur. Bölüm 13. Casusluk ve istihbarat. Sunzu der ki 1. 100 bin askerlik bir orduyu kurup uzak savaşlara göndermek, halkın üzerine büyük yük bindirir, devletin olanaklarını tüketir. Sadece günlük harcamalar 100.000 bin gümüşe kadar yükselebilir. Ülke içinde de, dışında da büyük kargaşalık olacak, tükenen insanlar savaş yollarında dökülecektir. 100.000 bin askerin en az 4 500000 bin aile olduğu düşünülecek olursa, etkinin ne kadar geniş bir alanda olduğu anlaşılabilir. 2. Düşman kuvvetler birkaç gün içinde oluşacak bir sonuç için yıllarca karşı karşıya durabilirler. Bu böyleyken maaşının, ödüllerinin devamını düşünerek düşmanın durumunu öğrenmeyi ihmal etmek insanlık dışı davranıştır. 3. Bu şekilde davranan kişi lider olamaz. Hükümdarına yararlı olamayacağı gibi zaferede ulaşamaz. 4. Bilge hükümdarla, iyi bir komutanın normal askerleri oranla kolaylıkla savaş kazanıp zafere ulaşması istihbarata bağlıdır. 5. Bu istihbarat ruh çağırmakla gelmez. Tecrübe ya da hesaplamayla da üretilemez. 6. Düşmanın durumu ancak başka insanlardan öğrenilebilinir. 7. Beş tür casus kullanılır. Yöresel casuslar, iç casuslar, devşirme casuslar, hükümlü casuslar, hayatta kalan casuslar. 8. Bu beş tür casusun hepsi bir arada kullanıldığında gizli istihbarat sistemini kimse ele geçiremez. Buna iplerin kutsal kullanımı denilir. Bu güç her hükümdarın en kıymetli kaynağıdır. 9. Yöresel casuslardan anlaşılan bir bölgede yaşayan kişilerden haber alma hizmeti almaktır. 10. İç casus düşman subaylarının kullanımıdır. 11. Devşirme casuslar ele geçirilip düşman aleyhine kullanılan düşman casuslarıdır. 12. Hükümlü ya da ölü casuslar düşmanı yanıltmak amacıyla çeşitli davranışlara yönlendirilip sonra da bizim casuslarımızca düşmana bilinçli olarak belirtilen casuslardır. 13. Yaşayan casuslar, düşman kampından haber getirmeyi başaran casuslardır. 14. Ordu içinde en yakın takipte tutulacak kişiler casuslardır. Başka hiçbir birim casuslar kadar ödüle layık değildir. Yeryüzündeki başka hiçbir meslek casusluk kadar gizliliğe sahip değildir. 15. Doğal üstün zekaya sahip olmayan hiç kimse casus olamaz. 16- Casuslar iyilik ve dürüstlük olmadan yönetilemez. 17- Casusların raporlarını anlamak ve doğruluğundan emin olmak için ince zeka seviyesi gerekir. 18- Uyanık ol, her iş için casus kullan. 19- Bir casus zamanı gelmeden bir haberi başkasına vermişse hem casusu hem de haberi alan kişiyi öldür. 20. Amaç ister bir orduyu vurmak, ister bir şehri zapt etmek, isterse bir kişiye suikast düzenlemek olsun, komutanların, komutan yardımcılarının, kapı muhafızlarının, nöbetçilerin isimlerini öğrenmek özel öneme sahiptir. Casuslarımızın amacı bu bilgilere sahip olmaktır. 21. Düşmanın aramıza gönderdiği casuslar tespit edilip, rüşvetle kandırılmalı, ele geçirilip rahat edecekleri yerlerde tutulmalıdır. Böylece onları kendi saflarımıza çekip devşirme casus yaparak kendi hizmetimizde kullanabiliriz. 22. Devşirme casusların bize sağlayacağı bilgiler sayesinde mahalli ve iç casusları elde edebiliriz. 23. Yine yalnız onların sayesinde ölü casusları kullanarak yanıltıcı bilgileri düşmana ulaştırabiliriz. 24. Son olarak yine onların sayesinde yaşayan casuslardan bilgi alabiliriz. 25. Casus kullanmanın tek amacı düşman hakkında bilgi toplamaktır. Bu bilgi ise ilk olarak devşirme casustan alınabilir. Bu nedenle devşirme casus el üstünde tutulmalıdır. 26. Eski zamanlarda yin hanedanının yükselmesi imparator Hissiyah tarafından kontrol edilen Çiç adındaki casusla gerçekleşmişti. Aynı şekilde çoğu hanedanı da Yine bağlı casus Luya sayesinde tahta geçmişti. 27. Ordunun casusluk kanadını en iyi kullanan hükümdar, bilge hükümdar, en iyi değerlendiren komutansa usta komutandır. Casusluk sonuç getirir. Ordunun harekattaki başarısı casusların becerisiyle orantılıdır.